Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Nisa Suresi 2. Bölüm Ebu Katade, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi, adamın biri, ya Resulullah, şayet Allah yolunda öldürülürsem hatalarım affolunur mu, dedi, Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, evet, şayet sen sabreder, sevabı Allah'tan bekler, ilerler ve kaçmayıp öldürülürsen affolunursun, buyurdu, sonra adam, nasıl dedin, dedi, Resulullah da tekrar edip, şöyle dedi, evet ama borç hariç, çünkü Cebrail, bunu bana haber verdi. Müslim, Malik, Tirmizi, Nesai. Yine Ebu Katade'den şöyle rivayet edilir. Nebiye, selam üzerine olsun. Namazını kılması için bir cenaze getirdiler. Resulullah, arkadaşınızın namazını siz kılın, çünkü borçludur. Dedi. Dedim ki, ya Resulullah, borcunu ben üzerime alıyorum, ödeyecek misin? Dedi, evet ödeyeceğim. Dedim, bunun üzerine namazını kıldı. Vasiyet ise ölünün isteğine bağlıdır, bazı varislerin bazısına engel olduğu bazı durumları telafi etmek için vasiyet etmiş olabilirler ya da onlarla varisler arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve daha gelişme göstermeden kıskançlık, kin, ve çekişme nedenlerini ortadan kaldırmak gibi aile için yararlı şeyler de düşünülmüş olabilir, varis olan için vasiyet edilmez, bu da, miras bırakanın varisleri bu haktan yoksun bırakmaması için bir güvencedir. Ana babanızın mı, yoksa evlatlarınızın mı size daha hayırlı olacaklarını bilemezsiniz, bunlar Allah tarafından belirlenmiş miras paylarıdır, hiç kuşkusuz Allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir. Birinci dokunuş, bu farizalar karşısında ruhları temizlemek amacına yönelik Kur'an'ı bir ayırmadır. Kimi insanların babalık şefkatleri oğullarını babalarına tercih etmeye yöneltebilir. Çünkü oğullar karşısındaki fıtri zaaf daha büyüktür. Bazılarında bu zaaf, terbiye ve ahlak duygularına yenilir ve babalarını tercih etmeye yönelirler. Kimisi de fıtri zaaf ve terbiye duygusu arasında kararsız ve şaşkın bir durumda kalır. Nitekim daha önce, veraset hükmünün nazil olduğunda bazılarının durumuna işaret ettiğimiz gibi çevrede geleneksel mantığıyla belli yönlere sevk edebilir. Bu yüzden Yüce Allah, bütün gönüllere huzur, hoşnutluk, emrine ve farz kıldıklarına teslimiyet duygularını yerleştirmek istemiştir. Bunu da, her şeyi Yüce Allah'ın bildiğini ve kendilerininse hangi akrabanın yarar bakımından daha yakın olduğunu ve iyilik bakımından hangi bölüşmenin, iyi olduğunu bilmediklerini belirtmekle sağlıyor. Ana babanızın mı, yoksa evlatlarınızın mı size daha yararlı olacaklarını bilemezsiniz. İkinci dokunuş, sorunun temelini belirlemek içindir, buna göre sorun, heva ve yakın menfaat sorunu değildir, din ve şeriat sorunudur. Bunlar Allah tarafından belirlenmiş miras paylarıdır. Babaları ve oğulları yaratan Allah'tır, malları ve rızıkları veren O'dur, farz kılan ve bölüştüren O'dur, kanunları da O koyar, insanlar kendi kendilerine kanun koyamazlar, hevalarına göre hükmedemezler, üstelik onlar yararlarının nerede olduğunu da bilemezler. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir. Akıştaki üçüncü dokunuş, kalplere yüce Allah'ın insanlar için hükmettiğinin nitekim bu esasdan başkasına başvurmaları söz konusu olamaz bir ilim ve hikmete dayandığına, bu yüzden kendileri için daha yararlı olduğunu hissettirmektedir, Allah hükmeder, çünkü o bilir onlarsa bilmezler Allah farz kılar çünkü hikmet sahibidir, onlarsa hevalarına tabi olurlar. Bu değerlendirmeler, işi temel eksenine döndürmek için daha miras hükümleri bitmeden bu şekilde aralarda yer almaktadır, bu, sorunun itikadi eksenidir ve bu, Allah'ın hükmüyle olunmak, farzları ondan almak ve onun hükmünden hoşnut olmak anlamına gelen, dini açıklayıcı bir eksendir. Bunlar Allah tarafından belirlenmiş miras paylarıdır, hiç kuşkusuz Allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir. Ardından bu farzlardan geri kalanların açıklanmasına geçiliyor. 12 Geride çocuk bırakmaksızın ölen eşlerinizin vasiyetleri yerine getirildikten ve borçları ödendikten sonra arta kalacak miraslarının yarısı size düşer, eğer ölen eşlerinizin çocukları varsa miraslarının dörtte biri sizin olur. Eğer siz, geride çocuk bırakmaksızın ölürseniz, vasiyetiniz yerine getirildikten ve borcunuz ödendikten sonra arta kalacak mirasınızın dörtte biri eşinize düşer, eğer çocuğunuz varsa eşinizin mirasınızdaki payı sekizde birdir. Eğer bir erkek ya da kadın geride ne ana baba ve ne de çocuk bırakmaksızın ölür, kelale de erkek ya da kız kardeşi bulunursa vasiyeti yerine getirildikten ve borcu ödendikten sonra arta kalacak mirasının altıda birlik bölümü kardeşlerine düşer, eğer kardeşlerinin sayısı ikiden fazla ise mirasının üçte biri, hiçbirine haksızlık yapılmaksızın kardeşlerine bölüştürülür. Bu hükümler size Allah tarafından emredilmiştir, Allah her şeyi bilir ve kullarına karşı yumuşaktır. Hükümler son derece açık ve incedir, karısı öldüğünde erkek ya da kız çocuğu da yoksa, mirasın yarısını alır, ancak erkek veya kız, bir veya daha fazla çocuğu varsa koca mirasın dörtte birini alır, karım oğullarının çocukların kendi çocukları gibi kocanın payını yarıdan dörtte bire düşürürler, başka kocadan olan çocukları da kocanın mirasından yarısını almasına engel teşkil ederler, böylece payını dörtte bire düşürürler, daha önce değişildiği gibi mirasın bölüşümü borcun, sonra da vasiyetin yerine getirilmesinden sonradır. Koca ölürse ondan çocukları da yoksa karısı mirasın dörtte birini alır, şayet erkek veya kız, bir veya daha fazla, ondan veya başkasından aynı şekilde aynı sütten gelen çocukları varsa bunlar karının dörtte birlik payını sekizden bire düşürürler, borcu ödemek sonra da vasiyeti yerine getirmek mirasta her zaman varislerden önce gelir iki, üç ve dört karı bir karı gibidirler, dörtte bir veya sekizde birlik payda ortaktırlar. İkinci ayette yer alan son hüküm Kelale, baba ve çocuğu bulunmayan, nin mirasıyla ilgilidir.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 Kelaleden kastedilen, ölüye usul veya furu olmayıp, bunlar gibi bir bağı olmayan ve zayıf bir bağlı akraba olan varislerdir. Hazreti Ebu Bekirden Allah ondan razı olsun, kelaleden sorulmuş o da şöyle cevap vermişti: Bu konuda kendi görüşümü söylüyorum. Doğruysa Allah'tandır, yanlışsa benden ve şeytandandır. Allah ve Resulü bundan uzaktırlar. Kelale, çocuğu ve babası bulunmayan kişidir. Hazreti Ömer. Allah ondan razı olsun, idarede bulunduğu zaman, ben Ebu Bekir'in görüşüne muhalefet etmekten haya ederim, demişti. İbni Cerir ve diğerleri Şahbi'den rivayet ederler. İbni Kesir tefsirinde İbni Mesut ve Ali böyle dedi, İbni Abbas ve Zeyd B, sabitlen birden fazla kişi tarafından doğrulanmıştır, Şabi, Nehai, Hasan, Katade, Cabir B, Zeyd ve El Hakem bu görüştedirler, Medineliler, Küfe ve Basralılar bu görüşü kabul ediyorlar, 7 fakih, 4 imam, selef ve halefin çoğu hatta tümü bu görüştedir, bu görüş üzerinde birden fazla icma nakledilir, der. Eğer bir erkek ya da kadın geride ne ana baba ve ne de çocuk bırakmaksızın ölür, kelale, de erkek ya da kız kardeş bulunursa vasiyeti yerine getirildikten ve borcu ödendikten sonra arta kalacak mirasın altıda birlik bölümü kardeşlerine düşer, eğer kardeşlerinin sayısı ikiden fazla ise mirasın üçte biri. Ölünün aynı anneden bir erkek bir de kız kardeşi olursa, bunlar da ayrı babalardan veya bir babadan olurlarsa, surenin son ayetinde belirtilen, erkeğe iki dişinin payı kadar, kuralı uyarınca mirası alırlar, ister erkek, ister kız olsunlar altıda birlik payları yoktur, bu hüküm anneleri bir kardeşleri içindir, çünkü onlar erkek ya da kız altıda bir payı farz olarak alıyorlar, asabiyet yoluyla değil, asabiyet, farz kılınanlardan sonra mirasın tümünü veya artan kısmını almaktır. Sayıları ve cinsleri ne olursa olsun, benimsenen görüşe göre hepsi de eşit olarak mirastan üçte bir pay alırlar, ancak bu üçte birlik paydan erkeğe iki dişinin payı kadar kuralınca yararlanırlar görüşü de mevcuttur, ancak birincisi daha açıktır, çünkü bu bizzat ayetin erkek ve dişiyi eşitlediği ilkeye daha uygundur, onlardan her birisi için altıda bir pay vardır. Anneleri bir olan kardeşlerin durumu bu yüzden geri kalan varislere karşı değişiklik arz eder. Birincisi, erkekleri ve dişileri mirasta eşittirler. İkincisi, ölü ve kelale, çocuğu ve babası bulunmayan, almadığı sürece, onlar varis olamazlar, baba, dede, çocuk ve çocuğun çocuğu ile beraber varis olamazlar. Üçüncüsü, erkek ve dişilerin ne kadar çok olsa bile bunların mirastaki payı üçte birin üzerine çıkmaz. Eğer kardeşlerinin sayısı ikiden fazla ise mirasının üçte biri hiçbirine haksızlık yapılmaksızın kardeşlerine bölüştürülür. Burada adalet ve iyiliğe dayanması için vasiyetin varislere zarar vermesinden sakındırma yer almaktadır, bununla beraber borç vasiyetten önceliklidir, her ikisi de daha önce dediğimiz gibi varislerden önce gelir. Sonra birinci ayette olduğu gibi ikinci ayette de bir sonuca bağlama yer almaktadır. Bu hükümler size Allah tarafından emredilmiştir, Allah her şeyi bilir ve kullarına karşı yumuşaktır. Bu sonucun tekrarlanması güçlendirmek ve iyice yerleştirmek amacına yöneliktir. Bu farizalar, Allah'tan birer vasiyettir, ondan kaynaklanmaktadırlar ve sonuçta ona döneceklerdir. Hevadan kaynaklanmadıkları gibi hevaya da uymazlar, bir bilgiden kaynaklanmışlardır, bunlara uymak zorunludur. Çünkü, kanun koyma ve rızıkları dağıtma hakkına tek başına sahip bir kaynaktan gelmişlerdir. Bunları kabul etmek gerekir. Çünkü gerçek ve doğru bilgiye tek başına sahip bir kaynaktan doğmaktadırlar. Allah'ın Hududu İslam inancının temel ilkenin üst üste pekiştirildiğini, ısrarla vurgulandığını görüyoruz. Emirleri ve yasaları sırf Yüce Allah'tan alma ilkesinin yani, bunun tersi küfürdür, Yüce Allah'a baş kaldırmaktır, bu dinin çerçevesi dışına çıkmaktır. İşte miras paylarına, miras buyruklarına ilişkin bir uyarı niteliğini taşıyan ve bu payları, bu buyrukları Allah'ın sınırları diye tanımlayan şu iki ayet, bu temel ilkeyi zihinlere işlemeyi amaçlıyor, okuyalım. 13- Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır, kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse Allah onları içinde ebedi olarak kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir, İşte büyük kurtuluş, büyük başarı budur. 14- Buna karşılık kim Allah'a ve Peygamber'e karşı gelir, onun çizdiği sınırları aşarsa Allah onu, içinde ebedi olarak kalmak üzere cehenneme atar, onun için onur kırıcı bir azap vardır. Yüce Allah'ın bilgisi ve hikmeti uyarınca ortaya koyduğu gerek ailenin iç ilişkilerini ve gerekse toplumun ekonomik ve sosyal ilişkilerini düzenlemek için önerdiği bu yasalar, bu hükümler Allah'ın sınırlarıdırlar. Bu ilişkilerde son çözüm yolu olsunlar, miras bölüşümünün bağlayıcı kararlarını oluştursunlar diye yüce Allah tarafından belirlenmiş sınırlardır. Bu konuda Yüce Allah'a ve Peygamberimize uymanın zorunlu sonucu içinde sürekli kalınacak olan cennet ile büyük kurtuluş, büyük başarıdır. Buna karşılık bu sınırları çiğneyerek Yüce Allah'a karşı gelmenin zorunlu sonucu da içinde sürekli kalınacak cehennem ile onur kırıcı, utandırıcı azaptır. Niçin, evet, niçin miras hukuku gibi alanı sınırlı bir yasal düzenlemede, hatta bu hukukun ayrıntılı bir hükmünde, ayetin deyimi ile Allah'ın sınırlarının, belirli bir çizgisindeki itaatin ya da karşı gelmenin zorunlu sonuçları bu kadar ağır, bu kadar dramatik oluyor. Meselenin iç yüzünü, derine inen kökünü bilmeyenlere bu zorunlu sonuçlar, karşılıkları olan eylemlerden ve davranışlardan daha ağır gelebilir. Bu meseleyi bu surenin ileride okuyacağımız birçok ayeti açıklıyor. Surenin ana hatlarını tanıtan giriş bölümünde bu ayetlere değinmiştik. Bu ayetler dinin anlamını, imanın şartını ve İslam'ın tanımını açıklayan ayetlerdir. Fakat miras ayetlerinin arkasından gelen, uyarı amaçlı bu iki önemli ayetten söz etmişken bu meseleye şimdiden kısaca değinebiliriz. Şöyle ki, Gerek bu dinin yani İslam dininin ve gerekse tarihin şafağından itibaren insanlığa gelmeye başlayan bütün peygamberlerin getirdikleri ilahi dinlerin açısından temel şudur. İlahlık yetkisi kimindir? Şu insanların Rabbi olma yetkisi kime aittir? Bu sorunun iki zıt, iki alternatif cevabı vardır, bu dinle ilgili her şey, tüm insanlar ile ilgili her şey bu iki cevaba dayanır, bu iki cevabın bağlayıcı sonucu olarak ortaya çıkar. Evet, ilahlık yetkisi kimindir, Rabbe olma yetkisi kime aittir? Cevaplardan birincisine göre bu yetki sırf Yüce Allah'a aittir, yaratıklardan hiçbirinin bu yetkide zerre kadar payı yoktur, İşte bu İslam'dır, işte bu imandır, işte bu dindir. İkinci cevaba göre bu yetki Yüce Allah ile bazı yaratıkları arasında ortaktır ya da bütünüyle bazı yaratıkların tek elindedir, bu ise ya şirktir, Allah'a ortak koşmaktır ya da açık küfürdür. Yahanlığın ve Rabblığın sırf Yüce Allah'ın tekelinde olduğuna inanılır, bu inanç kulların sırf Allah'a bağlanmaları, tek olarak Allah'a kul olmaları, tek Allah'a itaat etmeleri, ortağı olmayan tek Allah'ın hayat sistemine uymaları anlamına gelir, bu durumda insanların hayat sistemini tek başına Yüce Allah belirleyecek, insanların uygulayacakları temel yasaları tek başına Yüce Allah koyacak, insanların değer yargılarını, Hayat pratiklerini ve sosyal kurumlarını yine tek başına Yüce Allah dikta edecektir. Yüce Allah'ın dışında hiçbir kişinin ya da hiçbir grubun bu yetkide payı yoktur. İnsanların bu alanda getirecekleri yasal düzenlemeler, mutlaka Yüce Allah'ın temel yasalarına dayalı olmak zorundadır. Çünkü bu yetkihanlığın, Rabbılığın gereğidir, onun kendine has niteliklerinin bariz ve dolaysız göstergesidir. Ya da bu yetki Yüce Allah'ın yarattıklarından birine yakıştırılacak, söz konusu yetkinin bu yaratık tarafından ya Yüce Allah ile ortak biçimde ya da tek başına kullanıldığına inanılacaktır. Bu ise insanların Yüce Allah'tan başkasına bağlanmaları, Yüce Allah'tan başkasına kul olmaları ve Yüce Allah'tan başkasına itaat etmeleri demektir. Bu da Yüce Allah'ın kitabına, Yüce Allah'ın otoritesine dayanmayan, başka ilham kaynaklarına dayanmayan yanan ve yetkilerini bu başka ilham kaynaklarından alan bir takım insanlar tarafından ortaya konmuş sistemlere, düzenlere, hukuki düzenlemelere ve değer yargılarına uyma biçiminde ortaya çıkar. Bundan dolayı bu durumda ortada ne din, ne iman ve ne de İslam vardır. Ortada olan şey kafirliktir, fasıklıktır, müşrikliktir. Yüce Allah'a baş kaldırmadır. İşte mesele bütün gerçekliği ve yalınlığı ile budur. Bundan dolayı yüce Allah'ın sınırlarını bir tek meselede çiğnemek ile onun şeriatına karşı baş kaldırmak arasında fark gözetilmemektedir. Çünkü bu açıdan bakınca o bir tek mesele de dindir, şeriatın tümü de dindir. Önemli olan insanların yaşama tarzları konusunda hangi ilkeye dayandıklarıdır. Acaba bu temel ilke ilahlık ve rabbılık yetkisine bütün karakteristik nitelikleri ile sırf Yüce Allah'ın tekeline mi dayandırmaktadır, yoksa ya bu yetki Yüce Allah ile bazı kulları arasında bölüştürülmekte ya da sırf o kullara tanınarak kulun kula kulluğuna mı inanılmaktadır, önemli olan bu ilkelerden hangisinin benimsendiğidir, yoksa insanların bu dinden olduklarını iddia etmeleri, hayatlarının pratik uygulamaları ile değil de sırf dilleri ile Müslüman olduklarını ileri sürmeleri değildir. Miras paylarının yasal mirasçılara bölüştürülmesi konusunda bir yandan Allah'a ve Peygamberimize itaat etmekle altlarından ırmaklar akan ve içlerinde sürekli kalınacak cennetler arasında ve bir yandan da Allah'a ve Peygamberimize karşı gelmekle süresiz ve onur kırıcı cehennem azabı arasında ilişki kuran yukarıdaki iki uyarı amaçlı ayet, işte bu büyük gerçeğe işaret ediyor. Yine bu büyük gerçek bu suredeki diğer birçok ayetin ana fikrini oluşturmakta, bu ayetlerde tartışmaya, zorlamalı yorumlara açık kapı bırakmadan, açık ve kesin bir ifade ile dile getirilmektedir. Ayrıca bu gerçeği yeryüzünde kendini Müslüman sayan herkesin son derece belirgin bir şekilde kavraması gerekir, böylece herkes Müslümanlık nerede, kendisi nerede, bu din nerede, yaşama tarzı nerededir bunu açıkça görmelidir. Şimdi burada İslam'ın miras sistemi konusunda birkaç kısa söz söylememiz gerekir, bu söyleyeceklerimizi erkekler kazançlarından pay aldıkları gibi kadınlar da kazançlarından pay alırlar ilkesiyle Allah size erkeklere, kadınlarınkinin iki katı kadar pay vermenizi emreder ilkesini ortaya koyarken söylediklerimizi eklemek gerekir. Bu miras sistemi hem insan fıtratının ve hem de bütün yönleri ile aile düzeninin ve insanlık hayatının gerçekleri ile uyumlu bir sistemdir. Eğer biz bu sistemi, gerek eski ve gerekse modern cahiliye dönemlerinde ve dünyanın herhangi bir yerinde uygulanan miras sistemi ile karşılaştırırsak bu gerçeği açıkça görürüz. Bu sistem aile içi sosyal dayanışmayı tam anlamı ile göz önüne alır, bunun sonucu olarak miras paylarını, ailedeki herkesin bu sosyal dayanışmadaki sorumluluk payına göre dağıtır, mesela ölenin ana babası gibi miras payları belli yakınlardan sonra yakın akrabalara, asabe, öncelik tanınıyor, çünkü bu yakın akrabalar, adamın geçim yükünü üstlenme konusunda da öncelikle sorumlu oldukları gibi eğer bir adam öldürme meydana gelirse onun adına diyeti ve diğer para cezalarını ödeyecek olanlar da onlardır, demek oluyor ki, bu sistem kendi içinde bütünlük yansıtan, uyumlu bir sistemdir. Bu sistem insanlık ailesinin bir tek kişiden türeyip oluştuğu ilkesini de göz önünde tutar, bunun sonucu olarak kadını ve çocuğu, sırf kadın ve çocuk oldukları için mirastan mahrum etmez, çünkü bu sistem biraz önce değindiğimiz gibi pratik yararları göz önünde tuttuğu gibi insanlığın bir kişide birleştiği ilkesini de göz önünde bulundurur, bu ilkeye bağlı olarak insanlar arasında cinsiyet farkı gözetmez, yalnız aile içi ve sosyal dayanışmadaki yükümlülük paylarının gerektirdiği farklılıkları hesaba katar. Bu sistem genel anlamda hayat olgusunun karakterini ve özel anlamda insan fıtratının yapısını göz önüne alarak miras bölüşümünde genç kuşağı öncelik tanır, onu yaşlı kuşağın ve diğer akrabaların önüne çıkarır, çünkü genç kuşak, devamlılığın ve türü korumanın canlı aracıdır, bundan dolayı canlılık ve hayat olgusunun bakış açısı ile önem önceliği hakkına sahiptir, bununla birlikte bu sistem, ne yaşlı kuşağı ve ne de diğer yakın akrabaları mirastan mahrum tutmuş değildir, tersine fıtratın köklü mantığı uyarınca bunların her birine pay ayırmıştır. Genel olarak bütün canlılar, özellikle insanlar soyları ile ilişkilerinin kopmamasını, yeni kuşakların varlığında, devamlılık kazanmayı arzu ederler, bu sistem, bu içgüdünün istekleri ile atbaşı yürür, bir ömür boyu el arttırabildiklerini biriktiren insanoğlunu, soyunun bir birikimden yoksun kalmayacağı, öldüğünde bu mal birikiminin ailesine miras olarak kalacağı güvencesi ile tatmin eder, bu güvence insanoğlunun daha çok çalışmaya sevk eder, bu şevkle birkaç katına çıkabilecek olan alın teri ürünlerinden aslında bütün toplum yararlanmış olur, üstelik bu sistemin önerdiği yaygın, sağlıklı ve somut sosyal dayanışma ilkesi zedelenmez. Son olarak bu miras sistemi servetin her genç kuşakla yeniden bölüşülmesini, kuşaktan kuşağa dağıtıma uğramasını sağlar, böylece servetlerin sürekli çoğalarak belirli ellerin tekeline girmesi önlenmiş olur, oysa mirasın sadece erkek çocuğa ya da çok sınırlı aile fertlerine geçmesini öngören sistemler, sözünü ettiğimiz servet tekelciliğini hızlandırmış olurlar, bu açıdan bakınca İslam'ın miras sistemi, ekonomik ekonomik düzenin yeniden yapılanmasında, zorlamacı devlet müdahalesine gerek kalmadan bu düzenin dengeye kavuşturulması hususunda etkin ve sürekli bir araç rolü oynar, oysa özü bakımından cimri ve mal tutkunu olan insan tabiatı, sözünü ettiğimiz zorlamacı devlet müdahalesinden hoşlanmaz, oysa bu sürekli servet bölüşümü, sık sık yenilenen bu mal dağılımı insan nefsini rahatsız etmeden, onun direnci ile karşılaşmadan Gerçekleşir Çünkü bu operasyon onun fıtratı ile, onun cimriliği ile, onun mal tutkunluğu ile uyumlu bir nitelik taşır. İşte insan nefsine ilişkin yüce Allah'ın şeriatı ile insan yapısı yasal düzenlemeler arasındaki temel fark budur. Sûre'nin birinci bölümünün eksenini şu konular oluşturuyordu: Yetimlerin mallarını ve kişiliklerini gerek aile içinde ve gerekse toplum düzeyinde güçlü güvencelere bağlayarak Müslüman toplumun hayatını düzenlemek, bu toplumu cahiliye döneminin tortularından arındırmak, aile çerçevesinde miras sistemini belirlemek, gerek yetimler ile ilgili güvenceleri ve gerekse miras sistemini temel kaynağı olan yüce Allah'ın ilahlığı. Onun tüm insanların Rabbi olduğu ve tüm insanları bir tek kişiden türetmiş olmasında somutlaşan iradesi ilkesine dayandırmak, tüm insan toplumunu aile birimine oturtmak ve sosyal dayanışma ilkesine bağlamak, insanları hayatlarının bütün gelişmelerinde Yüce Allah'ın sınırlarına bilgisine ve hikmetine havale etmek, insanların bütün davranışlarına, itaat ya da başkaldırma anlamına gelen niteliklerine göre karşılık biçmek. Bu açıklama ile hem surenin bu ikinci bölümü, hem de bu cüzd sona eriyor. Şimdi bu bölümün ilk iki ayetini okuyalım. 15 zina suçu işleyen kadınlarınızın aleyhinde dört kişinin şahitliklerine başvurunuz, eğer dört kişi aleyhte şahitlik ederse o kadınları, ölünceye kadar ya da Allah kendileri hakkında başka bir yol gösterinceye kadar evlerinizden dışarı salmayınız. 16 Zina suçu işleyen çiftin her ikisini de eziyetli cezaya çarptırınız. Fakat eğer tevbe eder de uslanırlarsa artık yakalarını bırakınız. Çünkü Allah tevbeleri kabul eder ve merhametlidir. Zina İslam burada toplumu arındırıp pis unsurlardan temizleme amacı güden yoluna devam ediyor. Bunun için ilk önce zina suçu işledikleri kesinlikle ispatlanan fahişe kadınları izole edip toplumdan uzaklaştırıyor. İkinci adım olarak da aralarında Hazreti Lut kavminin yaptığı türden sapık cinsel ilişkiye girişen homoseksüel erkeklerin eziyetli bir cezaya çarptırılmalarını karara bağlıyor. Yalnız bu eziyetli cezanın türü ve sınırı belirlenmiyor, daha sonra zina suçu işleyen erkek ve kadınları aynı cezada birleştiriyor, zina haddi, diye bilinen bu ceza, Nur suresinde belirlenen biçimi ile sopalama ve peygamberimizin hadisinde son şekline kavuşan niteliği ile taşa tutarak öldürme, rekım, cezasıdır, bu cezaların her ikisinde de güdülen amaç toplumu pislenmekten, mikrop kapmaktan korumak, onun temiz, iffetli ve şerefli güvenceliğini güvenceye bağlamaktır. İslam şeriatı her durumda ve bütün cezalarda gerekli güvenceleri sağlıyor, öyle ki, söz konusu güvenceler sayesinde insanların hayatını son derece ciddi bir şekilde etkileyen önemli cezalarda haksızlık yapılması, hataya düşülmesi, zayıf ve şüpheli kanıtlara dayanılarak karar verilmesi ihtimali kesinlikle ortadan kaldırılmış oluyor. Şimdi ilk ayeti ele alalım. Zina suçu işleyen kadınlarınızın aleyhinde içinizden dört erkeğin şahitliğine başvurunuz, eğer dört kişi aleyh şahitlik ederse o kadınları ölünceye kadar Allah kendileri hakkında başka bir yol gösterinceye kadar evlerinizden dışarı salmayınız. Bu ayet, son derece büyük bir özen ve ihtiyat içeriyor, sebebine gelince burada kendilerine zina cezası uygulanacak olan kadınlar, kadınlarınızın, ifadesiyle sınırlandırılıyor, yani bu kadınların, Müslüman, olmaları gerekir, bunun yanı sıra zina suçunun işlendiğini kanıtlamak üzere şahitliklerine başvurulacak olan erkekler de, içinizden olan dört erkek, ifadesiyle sınırlandırılıyor, yani şahitlerin de, Müslüman, olmaları gerekir, bu ayete göre zina suçu kanıtlandığı takdirde kimlerin zina cezasına çarptırılabilecekleri ve bu suçun işlendiğini kanıtlamak üzere kimlerin şahitliğine başvurulabileceği kesinlikle belirlenmiş oluyor. İslam, zina işleyen Müslüman kadınların bu suçunu kanıtlamak üzere Müslüman olmayan erkeklerin şahitliğine başvurmaz, bunun yerine dört Müslüman erkeğin şahitlik etmesini şart koşar, bu dört şahidin, sizden, olmaları gerekir, yani bu Müslüman toplumun öz üyeleri olacaklardır, bu toplumda yaşayacaklar, İslam şeriatına boyun eğmiş olacaklar, İslam'ın yönetim mekanizmasına itaat edecekler, İslam toplumu on meseleleri ile yakından ilgili olacaklar bu şeriatte nelerin ve kimlerin yeri olduğunu yakından bilecekler bu konuda Müslüman olmayanların şahitlikleri geçerli değildir, çünkü Müslümanların ırzı, İslam'ın güvenlik ve takva titizliği konularında onlara güvenilemez, üstelik bu toplumun temiz ve iffetli olması, orada adaletin geçerli olması hususunda onların ne yararları ve ne de gayretleri söz konusudur, şahitlikle ilgili güvenceler, zina hükmü değiştikten ve bu konuda sopalama ile taşa tutarak öldürme cezaları yürürlüğe girdikten sonra da hiçbir değişikliğe uğramaksızın geçerliliklerini korumuşlardır. Ayeti okumaya devam ediyoruz. Eğer dört kişi aleyhte şahitlik ederse o kadınları evlerinden dışarı salmayız. Yani bu kadınlar toplumun içine girmesinler, onu kirletmesinler, evlilik yapmasınlar, diğer toplumsal faaliyetlere katılmasınlar. Ölünceye Kadar Hayatlarının sonuna kadar evlerindeki tutukluluk halleri devam etsin. Ya da Allah kendileri hakkında başka bir yol gösterinceye kadar, yani ya Allah onların durumlarını, konumlarını değiştirinceye, ya suçlarına başka bir ceza biçinceye ya da haklarında dileyeceği herhangi bir başka uygulama buyuruncaya kadar, bu ifade zina suçu ile ilgili bu hükmün nihai ve sürekli olmadığını, belirli bir döneme ve toplumun belirli şartlarına ilişkin, geçici bir hüküm olduğunu, ileride kesin ve kalıcı bir hükümle Yer değiştireceğini ima eder niteliktedir. Nitekim daha sonra bu ihtimal gerçekleşti ve Nur süresindeki bir ayet ile Peygamberimizin bir hadisine bağlı olarak bu hüküm değişti. Fakat az önce belirttiğimiz gibi tahkikat aşamasına ilişkin güçlü. Güvenceler aynen geçerli kaldı. Dinleyin beni, Allah zina işleyen kadınlar hakkında başka bir yol gösterdi, evli erkeğin evli kadın ile ve bekar erkeğin bekar kadınla işleyeceği zinalar hakkında, evlilerin cezası yüz değneklik dayak ile taşa tutularak öldürülmek, bekarların cezası ise yüz değneklik dayak ile bir yıllık sürgündür. Aynı hadisin Müslim ve Eshabus Sunen tarafından kaydedilen ve Katade, Hasan, Hittin ve Ubade B. Samit yolu ile Peygamberimize dayandırılan rivayetinde hadisin sözleri şöyledir. Dinleyin beni, Allah zina suçu işleyen kadınlar hakkında, başka bir yol, gösterdi, bekar erkek ile bekar kadın arasında işlenen zina suçunun cezası yüz değneklik dayak ile bir yıl sürgündür, evli erkek ile evli kadın arasında işlenen zinanın cezası ise yüz değneklik dayak ile taşa tutularak öldürülmek, rekım, dir. Öte yandan bu konuda elimize peygamberimizin fiili uygulamasını gösteren belge de vardır. Müslimin kaydettiğine göre peygamberimiz Maiz ve Gamidiye kabilelerine mensup iki zina suçlusu kadını taşa tutarak öldürme cezasına çarptırmış, ayrıca onlara yüz sopa vurdurmuştur. Ayrıca zina suçlusu bir Yahudi çift hakkında verdiği hükümde de bu çiftin taşa tutularak öldürülmelerini kararlaştırmış. Bunun dışında kendileri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 Tefsir bilginleri arasında en çok taraftar bulan yoruma göre bu ayetteki zina suçu işleyen çift deyiminden maksat birbirleri ile sapık cinsel ilişki kuran iki eşcinsel homoseksüel erkektir. Bu sahabilerden Mücahid'in görüşüdür. Öte yandan İbni Abbas, Said b. Kübeyr ve daha bazı tefsir bilginleri ayetin onlara eziyetle ceza veriniz cümlesini onlara hakaret ediniz, onları kınayınız ve kendilerini nalı takunyalarınız ile dövünüz şeklinde açıklamışlardır, devam ediyoruz. Eğer tevbe eder uslanırlarsa artık yakalarını bırakınız. İleride anlatacağımız üzere tevbe, kişilik, yapı, istikamet, izlenen yol, tutum ve davranış alanlarında köklü bir değişimin göstergesidir. Bundan dolayı ceza uygulamasını durduruyor. Bu anormal sapıklar tevbe edip iğrenç suçlarından vazgeçtiklerini belirtince Müslüman toplumun eli de yakalarını bırakıveriyor. Tabii ki bu yaka bırakma emri sadece bu konu ile sınırlıdır. Yani bu sapıklara uygulanan eziyet veri cezaya son verilecektir. Şimdi de şu tatlı, esprili ve derin anlamlı sonuç cümlesini okuyalım. Çünkü Allah tevbeleri kabul eder ve merhametlidir. Söz konusu cezayı koyan o olduğu gibi tevbe ve uslanma durumunda bu ceza uygulamasını durdurmayı emreden de odur. İşlemin ne ilk aşamasında ve ne de son aşamasında insanların hiçbir inisiyatifi yoktur. İnsanlar sadece yüce Allah'ın yasasını, direktifini uyguluyorlar. O kadar o tevvap ve Rahim'dir. Yani tevbeleri kabul eder ve tevbe edenlere karşı merhametli davranır. Eş cinsellere ilişkin bu hüküm de sonradan değişikliğe uğramıştır. Nitekim eshabus sunen adlı hadis kaynağının Abdullah b. Abbas'a dayandırarak kaydettiğine göre Peygamberimiz Salat ve selam üzerine olsun, bu konuda şöyle buyuruyor: Lut kavminin pis işini yapanları görürseniz düzeni de düz düreni de öldürünüz. Bu hükümler İslam sisteminin Müslüman toplumu fuhuştan ve sapık cinsel ilişkiden arındırma konusuna ne kadar büyük bir önem verdiğini açıkça kanıtlar, bu yoğun ilgi, oldukça erken bir tarihten itibaren kendini gösterir, İslamiyet bu alandaki duyarlılığını göstermek için Medine'de devlet kuracağı, Yüce Allah'ın şeriatına dayalı bir otoriteye sahip olacağı ve bu şeriatı yürürlüğe koyacağı günü beklememiştir, çünkü zina yasakıdır. Her ikisi de Mekke döneminde inen İsa ve Müminun surelerinin aşağıdaki ayetlerinde gündeme gelmiş ve daha sonra aynı yasak Mirik suresinde tekrar vurgulanmıştır. Sakın zinaya yaklaşmayınız, çünkü iğrenç bir suç ve son derece kötü bir yoldur. İsra suresi, 32. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermişlerdir. Onlar eşleri ve cariyeleri dışında kalan herkese karşı mahrem yerlerini korurlar. Bu iki durumda ayıplanmaları söz konusu değildir. Müminun suresi, 6. Fakat İslam'ın Mekke'de devleti yoktu, yürütme gücü yoktu. Bundan dolayı daha ilk günlerinde yasakladığı bu suça herhangi bir ceza biçmemişti ama Medine'de devletini kurup yürütme gücüne sahip olunca iş değişti. Artık bu suça, bu suçun toplumu kirletmesine karşı vermiş olduğu mücadelede sadece yasaklamaları ve direktifleri yeterli görmedi. Sebebine gelince İslam gerçekçi bir dindir. Sadece yasaklamaların ve Yeterli olmayacağını da iyi bilir. Ayrıca dinin, insanların pratik hayatlarının dayandığı bir sistem, bir pratik düzen olduğu, sadece vicdanlarda yaşayan gizli duygulardan ibaret, otoritesiz, yasasız, yordamsız ve anayasasız bir kurum olmadığı gerçeğinin de farkında ve bilincindedir. Mekke'de İslam inancı bazı kalplere yerleşir yerleşmez hemen bu kalplere egemen olan cahiliye kültürü ile mücadeleye girişerek onları temizleyip arındırma faaliyetine koyuldu fakat aynı İslam Medine'de devletine kavuşarak şeriata dayalı bir otoriteye sahip olunca Yüce Allah'ın sistemini yeryüzünde belirli şekilde gerçekleştirme fırsatını elde edince toplumu fuhuştan koruma amacını gerçekleştirme hususunda direktif ve öğüt vermenin yanı sıra yürütme otoritesini, caydırma ve cezalandırma biçiminde kullanmaya başladı, çünkü, az önce söylediğimiz gibi, İslam sadece vicdanlarda barındırılan saklı inançlardan ibaret değildir, bu inanç sisteminin yanı sıra aynı zamanda inançlarını pratik hayatta yürürlüğe koyan bir devlet otoritesidir, başka bir deyimle o, tek ayak üzerinde duran topal bir sistem değildir. Aslında bazı zihinlerde kökleşen saplantılı yanılgının tersine, Yüce Allah katından gelen bütün dinler böyledir, sözünü ettiğimiz saplantılı zihinlerin, bazı semavi dinlerin şeriatsız, sosyal düzensiz ve otoritesiz olarak geldikleri yolundaki iddiaları asılsızdır, asla böyle bir şey yoktur, din, hayat sistemidir, uygulamaya dönük bir pratik düzendir, dinde insanlar sadece Yüce Allah'a inanıp bağlanırlar, yönlendirici ilkelerini sırf yüce Allah'tan alırlar, inançla ilgili düşüncelerini yüce Allah'tan aldıkları gibi gündelik hayatlarını düzenleyen yasal hükümlerini de yine ondan alırlar, bu yasal ilkelere dayanan devlet otoritesi yürütme gücünü kullanarak bu yasal hükümleri insanların hayatında yürürlüğe koyar, bu hükümleri çiğneyenleri koğuşturarak cezaya çarptırır, toplumu cahiliye kültürünün pisliklerinden korur, böylece insanları sırf Yüce Allah'a inanıp bağlanmalarını, Yüce Allah'ın dininin bütünüyle egemen olmasını sağlar, yani dinin egemen olduğu ortamda şu ya da bu görüntü altında Allah'ın dışında başka ilahlar bulunmaz, bu sistemde insanlar için kanun koyan, insanlar için değer yargıları ve kriterler üreten, hukuk sistemleri ve kurumlar ortaya süren başka ilahlara yer yoktur, bütün bu fonksiyonları yerine getiren merci tek başına Yüce Allah'tır. Buna göre eğer herhangi bir kul bu alanlarda herhangi bir yetkinin sahibi olduğunu iddia ederse aslında insanların önünde ilahlık iddiasında bulunmuş olur. Oysa Yüce Allah'tan gelen hiçbir dinin herhangi bir insanın ilah olmasına, bu yolda bir iddia ile ortaya çıkmasına ve bu anlama gelecek bir girişimde bulunmasına hoşgörü ile bakması beklenemez, bundan dolayı Yüce Allah katından gelen hiçbir dinin sırf vicdani inançlar getirmesi, pratik şeriattan ve bu şeriatı yürürlüğe koyacak devlet otoritesinden gönüllü olarak uzak kalmayı kabul etmesi söz konusu değildir. İşte İslam bu ilke uyarınca Medine'de gerçek varlığını ortaya koymaya koyuldu, yasama, yürütme, kavuşturma ve cezalandırma yolu ile toplumu pisliklerden arındırmaya girişti. Bu girişimini bu surenin bazı seçilmiş ayetlerinde örneklerini gördüğümüz hükümleri yolu ile pratiğe yansıttı, gerçi bu hükümlerin bir bölümü daha sonra değişikliğe uğradı ve Yüce Allah'ın iradesi uyarınca bu değişiklikler süreklilik kazandı. İslam'ın, toplumu fuhuştan arındırmak ve her yolu kullanarak ona karşı ısrarlı bir mücadele yürütmek hususundaki elle tutulur gayreti sürpriz olarak karşılanacak, şaşılacak bir şey değildir. Çünkü dünyanın her tarafını etkisi altına alan günümüz cahiliye uygarlığında da açıkça gördüğümüz gibi, her dönemdeki cahiliye uygarlıklarının en başta gelen özelliği hiçbir ahlaki ve kanuni sınır tanımayan bir cinsel anarşi, bir hayvani başıboşluktur, cahiliye toplumları bu kural tanımaz, anarşik cinsel ilişkileri, kişisel özgürlüğün, vazgeçilmez göstergelerinden biri olarak kabul ederler ve bu sapık ilişkilere karşı çıkanları hemen onları önlemeye gayret edenleri bağnazlık ve dar kafalılık damgası ile damgalarlar. Cahiliye toplumlarının mensupları bütün, insani, özgürlükleri konusunda hoşgörü gösterirler, fakat bu, hayvani, özgürlükleri konusunda hiçbir müsamahaya, hiçbir uzlaşmaya yanaşmazlar, bütün insani özgürlüklerinden vazgeçebilirler, onların tümünü gözden çıkarabilirler, fakat bu hayvani özgürlüklerini düzene bağlamak, iğrençliklerden arındırmak isteyenlere karşı birer yırtıcı kaplan kesilirler. Cahiliye toplumların bütün kurumlarını el birliği ile ahlaki engelleri yıkmaya uğraşırlar, insan vicdanındaki fıtri kuralları yozlaştırmaya çalışırlar, hayvani ihtirasları şirin gösterme ve bu ihtiraslara masum yaftalar yakıştırma yarışındadırlar, değişik yollardan cinsiyet içgüdüsünün ateşini patlatmaya ve bu içgüdüyü kuralsız pratik boşalmaya, İtmeye uğraşırlar, aile ve toplum denetimini zayıflatmak için ellerinden ne gelirse yaparlar, çıplak ihtiraslar karşısında tiksinti duyan sağlıklı fıtri duyguları her fırsatta aşağılarlar, buna karşılık bu iğrenç ihtirasları, içgüdüsel, bedeni ve doyumsal çıplaklığı yüceltme, alkışlama konusunda hiçbir fırsatı kaçırmazlar. Bütün bunlar İslam'ın gerek insanların duygularını ve gerekse toplumları pençesinden kurtarmak üzere geldiği gerici cahiliye zihniyetinin başta gelen karakteristik özellikleridir. Bunlar tıpatıp her cahiliye uygarlığının, her cahiliye toplumunun ortak özellikleridir. Arap cahiliye toplumunda yetişen ünlü İmru'l Kays'ın şiirlerini inceleyenler bu şiirlerin benzerlerini eski Yunan'ın ve eski Roma'nın cahiliye şiirlerinde de bulabilirler. Bunun yanı sıra bu cahiliye şiirlerinin içerdiği motiflerin benzerlerini çağdaş Arap cahiliye edebiyat sanatında, aynı zamanda bütün çağdaş cahiliye sanat ve edebiyatlarında da görebilirsiniz. Tıpkı bunun gibi eski ve yeni bütün cahiliye toplumlarındaki gelenekleri, kadının muktezelleşmesini, şehvet çılgınlığını ve başıboş kadın erkek karmalığını gözden geçirirseniz, bu toplumlar arasında şaşırtıcı bir benzerlik, sıkıntı, bir ilişki olduğunu, bütün bu hayasızlıkların ortak bir zihniyetten kaynaklandığını ve birbirlerine yakın sloganlar kullandıklarını görürsünüz. Oysa bu tür bir hayvani başıboşluk tarihin her döneminde egemenliği altına aldığı uygarlığı ve milleti yıkıma sürüklemiştir. Eski Yunan uygarlığının, eski Roma uygarlığının ve eski İran-Fars uygarlığının başına gelen akıbet budur. Günümüzün Avrupa ve Amerika uygarlığı da böyle bir çöküşün eşiğindedir. Bu uygarlıklar endüstri ve teknoloji alanlarındaki bütün baş döndürücü gelişmişliklerine rağmen hızlı bir gerileme yolundadır. Bu durum o toplumların aklı başında insanlarını paniğe kaptırmıştır. Fakat kendi sözlerinden de açıkça anlaşılacağı gibi, bu kimselerde bu yıkıma sürükleyici akıntının önünde duracak güç yoktur. Bu hayvani başıboşluğun evrensel akıbeti bu olduğu halde her dönemin ve her yörenin cahiliye tutkunları bu uçuruma doğru dolu dizgin koşarlar, kimi zaman bütün insani özgürlüklerini kaybetmeye göz yumdukları halde bu hayvani özgürlüklerinin yolu üzerinde herhangi bir engelin dikilmesini kesinlikle kabul etmezler, başka bir deyimle köleler misali kula kul olmaya razıdırlar, tek bu hayvani başıboşluk hakkı ellerin alınmasın aslında bu başıboşluk bir bağımsızlık, bir özgürlük de değildir. Tersine o bir hayvansal içgüdü bağımlılığı, bir hayvanlık alemine geri dönüş akımıdır. Hatta böyleleri hayvanlardan bile daha aşağı düzeydedirler. Sebebine gelince, hayvan bu konuda kendi fıtratının kanunlarına iradesiz biçimde bağlıdır. Bu kanunlar cinsel ilişkiyi yılın belirli mevsimleri ile sınırlamışlardır ve hayvan bu mevsimsel sınırlamaları aşmamıştır. Yine bu kanunlar hayvanlar arası cinsel ilişkiyi döllenme ve üreme fonksiyonuna bağlamıştır. Buna bağlı olarak ne dişi hayvan üreme sezonu dışında erkeğinin cinsel ilişki amaçlarına yatkınlık göstermekte ve ne de erkek hayvan böyle bir arzu göstermeyen dişisinin üzerine çullanmaya kalkışmaktadır. Oysa Yüce Allah insanı aklı ile baş başa bırakmış ve aklını da inancının denetimine bağlamıştır. İnsan inancın denetiminden sıyrıldıkça aklı baskılar karşısında zayıf kalır ve iç yapısında başıboş kalan güdülerini dizginleyemez duruma düşer, bundan dolayı iç güdüleri dizgine vuracak bir inanç olmadıkça, bunun yanı sıra kaynağını bu inanca dayandırarak denetim dışına çıkan azgınları koğuşturup cezalandıracak, böylece insan. Denen varlığı hayvanlık çukurundan çıkararak insanlık düzeyine yükseltecek bir otorite, bir devlet yücü bulunmadıkça bu içgüdü selini kontrol altına almak ve toplumu bu pisliğin mikroplarından arındırmak imkansızdır. İnsanlar, günümüzün cahiliye uygarlığında, inançsız yaşadıkları gibi inanca dayalı bir otoriteden, bir yürütme gücünden de mahrum yaşıyorlar, bu yüzden cahiliye toplumlarının aklı başında insanları feryat ediyor, fakat hiç kimseden feryatlarına olumlu cevap alamıyorlar, çünkü hiç kimse arkasında yürütücü güç bulunmayan, suçları koşturup cezalandırmaya gücü yetmeyen havada uçup giden sözlerden ibaret bir çağrıya kulak asmaz, öte yandan kilise ve din adamları da çığlık koparıyorlar, fakat hiç kimse bu çığlıklara aldırış etmiyor, çünkü hiç kimse arkasında koruyucu gücü bulunmayan, direktiflerini ve hükümlerini yürürlüğe koyamayan erime ve silinme yolunda olan bir inanç sisteminin sesine kulak vermez, bütün bunların sonucu olarak insanlık uçuruma doğru dolu dizgin koşmaktadır, bu bilinçsiz koşu sırasında hem Yüce Allah'ın hayvana verdiği fıtri dizgininden ve hem de insan için ortaya koyduğu inanç ve şeriat freninden yoksundur. Bu uygarlığın yıkılması, çökmesi kesin bir akıbettir. Çünkü insanlığın bütün geçmiş tecrübelerinin ortak mesajı budur. Gerçi gerek uygarlığın kendisi gerekse dayandığı temeller dıştan bakanlara sağlam görünüyor. Ama, hiç kuşkusuz, bir uygarlığın en önemli temel dayanağı, insandır. İnsan yıkıma uğrayınca uygarlık sırf fabrikaların ya da bu fabrikalarda üretilen sanayi ürünlerinin üzerinde duramaz. Bu derin gerçeği kavradığımız takdirde İslam'ın ne yüce bir din olduğunu, insanı mahvolmaktan koruyup köklü insancıl temellere dayalı bir insani hayat düzeni gerçekleştirmek amacı ile fuhuşa ağır cezalar öngörürken ne kadar haklı olduğunu da anlarız. Bu arada fuhuşu yücelten, şirin gösteren, hayvani içgüdülerin bağlarını çözerek bu içgüdüleri ortalığa salan, sonra da bu içgüdüsel başıboşluğa kimi zaman, sanat, kimi zaman, özgürlük ve kimi zaman da ilericilik gibi parlak yaftalar yakıştıran ve böylece insani hayatın temellerini dinamitleyen sosyal kurumların aslında ne büyük bir cinayet işlediklerini de fark etmiş oluruz. Oysa insanı mahveden, yıkıma uğratan her girişime, her eyleme hak ettiği adı koymak, yani bu girişimlerin ve bu eylemlerin birer suç, birer cinayet olduklarını belirlemek gerekir. Sonra da hem nasihatle ve hem de ceza ile bu suçlara karşı koymak gerekir, İşte İslam'ın yaptığı da budur, bunu böyle yapan, tutarlı ve eksiksiz bir bütün oluşturan sistemi ile sadece İslam'dır. Tevbe. Yalnız, İslam, kapılarını günahkar erkek ve kadınların yüzlerine kapatmıyor, eğer böyleleri arınmış ve tevbekar olmuş olarak geri dönmek isterse bunları toplumdan kovmuyor, tersine önlerindeki yolu açıyor ve kendilerini bu. Yolda yürümeye teşvik ediyor, bu teşviki, bu özendirmeyi o kadar ileri boyutlara vardırıyor ki, Yüce Allah, bu günahkarların tevbesini samimi olması şartı ile kabul edeceğine güvence veriyor, bunu kendi yüce sözü ile sağlama bağlıyor, bunun ötesinde bir lütuf hiç düşünülebilir mi? okuyoruz. 17- Allah, kötülüğü bilmeyerek işleyip de fazla geç kalmaksızın tevbe edenlerin tevbelerini kabul edeceğini vaat etmiştir, hiç kuşkusuz Allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir. 18- Yoksa sürekli kötülük yapıp dururken ölümün eşiğine gelince, şimdi tevbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenlerin tevbesi geçerli değildir, biz böyleleri için acı bir azap hazırladık. Bu cüzün daha önceki sayfalarında Ali İmran suresinde geçen onlar ki, bir kötülük işlediklerinde ya da nefislerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayarak ondan günahlarının affedilmesini dilerler, ayetini açıklarken tevbe konusuna değinmiştik. Orada söylediğimiz sözler tümü ile buraya aktarılabilir, Ali İmran Suresi, 135, fakat yukarıdaki ayetler başka bir amaç taşıyorlar, tevbenin mahiyetinin ve özünün açıklanmasını gündeme getirmek istiyorlar. Yüce Allah'ın kabul edeceği, hatta lütfederek kabul edeceğine ilişkin güvence verdiği tevbe, yürekten yapılan tevbedir. Böyle bir tevbe pişmanlık duygusu ile derinden sarsılmış, şiddetli bir ürpertiye tutulmuş, bunun sonucunda toparlanarak dönüş yapmış, bu dönüşü iyimser arzuların kucağında ömrünün rahat yıllarını yaşarken yapan, içinde gerçek bir arınma arzusu duyan ve sahiden yeni bir yola girmeye niyetli olan insan nefsi için bir tür, yeniden doğuş anlamına gelir, okuyalım. Allah, kötülüğü bilmeyerek işleyip de fazla geç kalmadan tevbe edenlerin tevbelerini kabul edeceğini vaat etmiştir, hiç şüphesiz Allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir bilmeyerek kötülük işleyenlerden maksat günah işleyenler, suçlulardır, yalnız burada sözü edilen, bilmezliğin, cehaletin, uzun ya da kısa süreli, fakat canın boğaza dayanacağı ana kadar uzamamış olan bir sapıtma, doğru yolu şaşırma anlamına geldiğine ilişkin bilginleri arasında hemen hemen görüş birliği vardır, fazla geç kalmadan tevbe edenlerden maksat ise ölecekleri belli olmadan, henüz komaya girmeden, ölümün eşiğine geldiklerini hissetmeden önce Allah'a dönenlerdir. Böyle bir tevbe pişmanlık duygusundan, günahtan sıyrılmak, tan, iyi amel işleyerek geçmiş kötülükleri telafi etme niyetinden kaynaklanmış kabul edilir. İşte o zaman tevbe insan nefsi için bir yeniden doğuş, insan vicdanı için bir uyanış olur, işte. Allah böylelerinin tevbelerini kabul edeceğini vaat etmiştir, hiç şüphesiz Allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir. Yani O'nun bütün tasarrufları bilgiye ve hikmete dayanır, O, zayıf iradeli kullarına yeniden temiz kullarının saflarına katılma fırsatı tanır, güvenli sığınağına ve esirgeyici himayesine kucak atma arzusu gösteren kullarının asla bu sığınağının surları dışına atmaz. Yüce Allah rahmetine yönelen, yaptıklarına pişman olup dergahına sığınmak isteyen zayıf iradeli kullarını geri kovmaz. Dışlamaz. Aslında Yüce Allah'ın onlara ihtiyacı yoktur. Yaptıkları tevbenin de ona sağlayacağı hiçbir yarardan söz edilmez. Yaptıkları tevbenin yarar görecek olanlar kendileridir. Böylece hem kişisel hayatları ve hem de içinde yaşadıkları toplumun hayatı düzene girecek, sağlıklı bir niteliğe kavuşacaktır. İşte bu gerekçe ile Yüce Allah onların önünde tevbe edip arınmışların saflarına katılmalarının yolunu açık tutar. Fakat, yoksa sürekli kötülük yapıp dururken ölümün eşiğine gelince, şimdi tevbe ettim diyenlerin tevbesi geçerli değildir. Çünkü bu tevbe sapıklığı ısrarla sürdürmüş ve kötülükleri tarafından çepeçevre kuşatılmış günahlarından mecburiyet altında yaptıkları bir tevbedir, artık günah işleme olanağı kalmamış, bütün kötülük işleme fırsatlarını pervasızca kullandıktan sonra köşeye sıkışmış kimselerin tevbesidir bu tevbe, bu yüzden Yüce Allah bu tevbeyi kabul etmez, çünkü böyle bir tevbe ne kalbin tekrar ıslah olmasını sağlar ne hayata düzelme, birleşme getirir ve ne de kişilikte ve gidişatte olumlu bir değişimin göstergesidir. Bir de kafir olarak ölenlerin tevbesi geçerli değildir. Çünkü onlarla tevbe arasındaki bütün ipler kopmuş, bütün bağlar kesilmiştir, onlar Yüce Allah'ın affediciliği ile aralarında var olan bütün fırsatları kaçırmışlardır, dahası var. Böyleleri için acıklı bir azap hazırladık. Yani bu azabı şimdiden onlar için kotarıp düzenledik, o onları bekliyor, başkaca bir hazırlığa, kotarma işlemine ihtiyacı yok. Görülüyor ki, ilahi sistem, bir yandan tevbe kapısını ardına kadar açık tutarken öte yandan da ceza şıkkını ısrarla vurguluyor, böylece bu eşsiz ilahi sistemde denge kuruluyor, bu iki kutuplu denge hayatın pratiği üzerindeki etkisini meydana getirmekten geri kalmıyor, bu pratik etkili dengeyi İslam'dan başka hiçbir şey ya da yeni sistem kuramaz. Kadın Bu bölümün ikinci konusu kadın meselesidir. Cahiliye dönemi Arap toplumunda çevredeki diğer cahiliye toplumları gibi kadına son derece kötü muamele edilirdi, ona insan haklarının hiçbiri tanınmazdı, erkeğe göre konumu utanılacak düzeyde düşük tutulurdu, bu konum insandan çok bir eşya konumu idi, bunun yanında toplum kadını bir gönül eğlencesi, bir zevk aracı olarak kullanıyor, onu erkekleri baştan çıkaran bir fitne unsuru, bir ayartma faktörü, çıplak ve hayasız bir şehvet aracı olarak başıboşluğun kucağına atıyordu. İşte bu durumda İslam geldi ve kadını bütün bu olumsuzlukların bataklığından çıkararak aile yuvası içindeki doğal üstünlüğüne, toplumdaki ciddi rolünün düzeyine yükseltmeye girişti, kadının bu onurlu düzeyi, bu surenin ilk ayetinde açıklanan temel ilke ile uyum halindeydi, okuyalım.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 İslam bu ilk adımı attıktan sonra evlilik hayatına egemen olan duyguları geri kalmış hayvani düzeyden ileri insanlık düzeyine yükseltmeye, bu duygulara karşılıklı saygı, sevgi, hoşgörü, anlayış ve nezaket rengi vurmaya, bu duyguları daha ilk sarsıntı ve ilk parlama aşamasında kopmayacak derecede pekiştirmeye ve güçlendirmeye yöneldi, okuyoruz. 19. Ey müminler, akrabalarınızın dul eşlerini zorla nikahlamanız helal değildir, İspatlanmış bir edepsizlik işlemedikleri sürece kendilerine verdiğiniz mehrin bir kısmını geri almak amacı ile onlara baskı yapmayınız, onlara karşı iyi davranınız, eğer onlardan hoşlanmıyorsanız, biliniz ki, hoşlanmadığınız bir şeyi Allah hakkınızda çok hayırlı kılmış olabilir. 20. Eğer eşinizi bırakıp başka bir kadınla evlenmek isterseniz önceki eşinize gayet yüklü miktarda bir mehir vermiş olsanız bile bundan hiçbir şey geri almayınız, yoksa kadına iftira atarak ve apaçık bir günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız. 21. Verdiğinizi nasıl geri alırsınız ki, sizler birbirinizle içli dışlı olmuşsunuz ve onlar sizden güçlü bir güvence almışlardır. 22 geçmiş uygulamalar bir yana, bundan böyle babalarınızın evlenmiş olduğu kadınlar ile evlenmeyiniz, bu bir edepsizlik, iğrenç bir hareket ve son derece çirkin bir gelenektir. İslam tarafından içinde debelendikleri bataklıktan kurtarılarak o onurlu düzeye yükseltilmeden önceki dönemlerinde Araplar arasında şöyle bir gelenek vardı, herhangi bir kadın öldüğünde adamın yakın akrabalarına kadın üzerinde öncelik hakkı tanınırdı, başka bir deyimle bu kadın, ölen akrabalarının hayvanları ve diğer malları gibi kendilerine miras kalırdı, isterse aralarından biri kadınla evlenir, isterlerse onu everip başlık para alırlar tıpkı hayvan ya da başka bir mal satar gibi isterse de onu, fidye ödeyip kendini serbest bıraktırıncaya kadar evlenmesine izin vermezler, evlerinde tutarlardı. Yine aralarındaki bir başka geleneğe göre kadının kocası ölünce adamın mirası üzerinde yetkili olan en yakın akrabası eve gelir, dul kadının üzerine elbisesini atardı, böylece hiç kimse o kadına yanaşamaz, adam ona tıpkı bir haraca, bir ganimet malına konar gibi konardı, eğer kadın güzelse adam onunla evlenir, çirkin ise ölünceye kadar yanında tutar, sonra mirasını yerdi, bir üçüncü ihtimalde kadının fidye ödeyerek, Kendini kurtarmasıydı, yalnız eğer kocası ölen kadın yakayı ele verip başına elbise geçirilmeden önce davranarak ailesinin yanına kaçarsa bu işlemden kurtulmuş, özgürlüğünü kazanmış, kocasının mirasçısından paçayı sıyırmış sayılırdı. Bazı Araplarda karılarını boşarlar, fakat arkasından eski eşlerinin sadece kendi istedikleri erkekle evlenmesi şartını koşarlardı. Bu yükümlülükten kurtulmak isteyen boşanmış kadın, eski kocasından vaktiyle aldığı başlık parasının ya tamamını ya da bir bölümünü geri ödemek zorunda tutulurdu. Bazı cahiliye Arapları da ölen akrabalarının dul eşini ailesinin küçük yaştaki bir erkek çocuğu adına alıkoyarlardı, zavallı dul kadın bu çocuğun büyümesini bekleyecek ve yaşı tutunca onun karısı olacaktı. Bu arada gözetimi altında yetim bir kız bulunduran kimse, kimi zaman, kızın yaşı Kemal'e erince evlenmesine izin vermez, o sıra yaşı tutmayan oğlu adına onu bekletir, ileride bu yetimi oğlu ile evlendirerek malına el koyardı. Cahiliye döneminde Araplar arasında bunlara benzer daha nice gelenekler vardı, bu geleneklerin tümü İslam'ın. Kadına, yani insanlığın oluşum kaynağı olan, tek nefsin eşine yönelik onurlu bakış açısı ile ters düşüyor, kadınınki kadar erkeğin de insanlık düzeyini düşürüyor, bu iki cins arasındaki ilişkiyi mal alım satımı ya da hayvanlar arası ilişkiler düzeyine indirgiyorlardı. İşte İslam kadın erkek ilişkilerini bu 06 çukurdan çıkararak o yüce ve onurlu düzeye, insan onuruna yaraşır düzeye çıkardı. O insan ki, Yüce Allah ona özel bir şeref bağışlamış, kendisini diğer alemlerin çoğundan üstün tutmuştur. Şunu hemen vurgulayalım ki, İslam'ın insana ilişkin düşüncesi, insan hayatına yönelik bakış açısı o kadar yüksek düzeylidir ki, insanlık bu düzey yüksekliğine bu saygın kaynak da hiçbir yerde rastlamamıştır. İslam Kadının mal ve hayvan gibi miras konusu olmasını yasakladı. Ayrıca kadını evlenme hakkından yoksun bırakıp evde alıkoymayı, onu mutsuzluğa mahkum etme, zararlı duruma düşürme aracı olarak kullanılan bu haksız uygulamayı da yasakladı. Yalnız zina suçu işleyen kadınlar hakkında böyle bir uygulamaya izin verdi. O da şimdi bildiğimiz zina haddi, belirleninceye kadar yürürlükte kaldı. Kadına istediği erkek ile evlenebilmesi ve özgürlüğü tanıdı. Bu özgürlüğü hem ilk evlilikte hem daha sonraki evliliklerde, hem bakireler için, hem boşanmışlar için hem de dullar için kısacası bütün meşru evlilikler için geçerli saydı kadın ile iyi geçinmeyi, kadına karşı iyi davranmayı erkeğe farz kıldı, hatta eşlerinden hoşlanmayan erkekleri bile bir arada yaşamayı imkansız hale getirecek istisnai durumlar dışında bu zorunluğun kapsamı içinde tuttu, bu durumdaki erkeklere ilk duygusal reaksiyonlarının etkisi altında kalarak aziz yuvalarını yıkmamayı tavsiye etti, böyle yapacakları yerde gayb alemine, yüce Allah'ın bilgisine dikkatlerini yönel etmelerini, umut bağlamalarını önerdi. Çünkü eşlerini sevmeyen erkekler ne bileceklerdi? Belki yüce Allah o kadınları kendi haklarında hayırlı kılmıştı. Bu telkin ile onların soğuk gönüllerine ılık bir meltemin esintilerini yansıtmıştı. Gerçekten hoşlarına gitmeyen bu eşlerinde kendileri hesabına hayır gizlenmiş olabilirdi. Eğer ilk duygusal reaksiyonlarını bastırarak eşleri aralarındaki ortak hayatı sürdürdükleri takdirde bu saklı hayır ile karşılaşabilirlerdi. Ey müminler, akrabalarınızın eşlerini zorla nikahlamanız helal değildir, İspatlanmış bir edepsizlik yapmadıkları sürece kendilerine vermiş olduğunuz mehrin bir kısmını geri almak amacı ile onlara baskı yapmayınız, onlara karşı iyi davranınız, eğer onlardan hoşlanmıyorsanız, bilesiniz ki, Allah hoşlanmadığınız bir şeyi hakkınızda çok hayırlı kılmış olabilir. Ayetin bu son cümlesinin meltemi insan nefsini yüce Allah'a bağlıyor, öfkenin şiddetini yatıştırıyor, antipatinin sertliğini yumuşatıyor, insan kendini soğuk kanlı bir şekilde yeniden değerlendirsin diye, Karı-koca ilişkileri rüzgarda uçuşan bir tüy parçasına dönüşmesin diye, bunun yerine bu ilişkilerin ilmeği en kopmaz kulpa, varlığı sürekli kulpa, müminin kalbini yüce Allah'ına bağlayan kulpa, bu kulpların en güvenlisine ve en kalıcısına bağlansın diye. İslam, aile ocağına huzur, güven ve barış yuvası gözü ile bakar, karı-koca ilişkilerini de karşılıklı sevgi, merhamet ve dirlik temeline oturtur, eşler arasındaki ilişkiye karşılıklı anlayış, sempati ve sevgi egemen olsun diye bu ilişkinin başlangıcını özgür iradeye ve serbest tercihe dayandırır, İşte bu İslam kocalara, eğer onlardan, eşlerinizden, hoşlanmıyorsanız, biliniz ki Allah hoşlanmadığımız bir şeyi hakkınızda çok hayırlı kılmış olabilir, buyuruyor. Nikah bağını ciddiye alsın, onu aklına ilk estiğinde kesmesin diye, karı koca ilişkisine sımsıkı yapışsın, ilk duygusal parlamada ondan kopmasın diye, bu son derece önemli insanlar arası kuruma gereken ciddiyeti atfetsin, onu değişken duyguların ani parlamalarına ve bir oraya, bir buraya konan hercai karakterli isteklerin budalalığına kurban etmesin diye. Eşini, sevmediği, gerekçesiyle boşamak istediğini söyleyen birine Hazreti Ömer'in verdiği şu cevap ne kadar güzel ve ne kadar anlamlıdır, yazık sana, yuvalar sadece sevgi temeline mi dayanır, sorumluluk, vefakarlık duyguları nerede? İnsanların dillerinde geveledikleri şu, sevgi, sözü ne kadar ucuz ve kof bir sözdür, onlar bu söz aracılığı ile değişken bir içgüdüsel duyguyu dile getirmek istiyorlar ve bu yanar döner duygu adına karı-kocanın ayrılmasını, aile yuvasının yıkılmasını, hatta kadının kocasını boynuzlamasını kocasını sevmiyor ya ve erkeğin eşini aldatmasını karısını sevmiyor ya, değil mi, mubah görüyorlar, normal sayıyorlar. Bu kof ve basit vicdanlarda bu ucuz ve değişken içgüdüsel duygudan, bu doyumsuz hayvani ihtirastan daha üstün ve anlamlı bir duyguya rastlanmaz, onların şu hayatta mertlik, soyluluk, erdemlilik, nezaket ve vefakarlık gibi yüce duyguların da var olduğunu ve bu duyguların şu kavramsal planda basitleştirdikleri, ayağa düşürdükleri ve durmadan dillerine doladıkları sevgiden daha önemli olduğunu hiç akıllarından geçirmedikleri kesin, başka bir kesin olan gerçek de onların yüce Allah'ı hiç düşünmedikleri, hiç hatırlarına getirmedikleri, onlar göz boyayıcı cahiliye sarhoşluğu içinde ondan uzak yaşıyorlar. Bu yüzden yüce Allah'ın müminlere yönelttiği eğer onlardan eşlerinizden hoşlanmıyorsanız biliniz ki Allah hoşlanmadığınız bir şeyi hakkınızda çok hayırlı kılmış olabilir. Uyarıcı telkin onlara hiçbir şey söylemez, kendileri için hiçbir anlam taşımaz. Çünkü vicdanları yüksek düzeylere çıkaran, ideallere seviye kazandıran, insanın hayatını hayvansal içgüdülerin, tüccar hırsının ve başıboşluk kofuluğunun aşağılığından kurtararak üst düzeylere çıkaran tek faktör, hakka bağlı inanç sistemidir. Erkeğin göstereceği bunca sabır, nezaket, çırpınma ve ümit dolu bekleyişe rağmen eğer bu ortak hayatın artık devam edemeyeceği, mutlaka eşinden ayrılıp başka biriyle evlenmek zorunda olduğu sonucuna kesinlikle varılırsa o zaman kadına yol verilebilir. Yalnız giderken vaktiyle almış olduğu mehri ve kendisine miras alarak düşen malları yanında götürecektir. Bunlar külçelerle altın tutarında bile olsalar hiçbir parça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 Şimdi şaşırtıcı ve duyurucu bir ifadede derin bir vicdan okşayışı ile, evlilik hayatının ılık ve yeşillikli bir meltemi ile karşı karşıyayız. Verdiğinizi nasıl geri alırsınız ki, sizler birbiriniz ile içli dışlı olmuşsunuz ve eşleriniz sizden güçlü bir güvence almışlardır. Buradaki, girmek, bütünleşmek anlamına gelen, efda, fiili tümleçsiz bırakılıyor, yani sözün önü açık tutuluyor, bütün muhtemel anlamlarını düşündürsün, bütün esintilerini yansıtsın, bütün mesajlarını duyursun diye, bu fiil sadece vücudların birbirine girmesi, bütünleşmesi kavramı ile sınırlandırılamaz, bu yolda duyguları, sezgileri, düşünceleri, aile sırlarını ortak arzuları ve her anlamdaki iletişim biçimleri de içerir, fiilin genel anlamlı oluşu bu ortak hayatın gecelerine ve gündüzlerine ilişkin birçok manzarayı gözler önüne getirir ve karı kocayı uzun süre bir arada tutan bu kuruma ilişkin birçok hatıra akla getirir, bu açıdan bakınca her sevgi parlayışı bir bütünleşmedir, her sevgi dolu bakış bir bütünleşmedir, her el ele dokunuş, her bedeni temas bir bütünleşmedir, her ortak acı ya da ortak emel bir bütünleşmedir. Her anlık ya da geleceğe ilişkin ortak düşünce bir bütünleşmedir, her geçmişe yönelik ortak özlem bir bütünleşmedir, her yeni, çocuktaki buluşma bir bütünleşmedir. İşte, birbiriniz ile içli dışlı olmuşsunuz ifadesi bu şaşırtıcı ve duygu yüklü ifade, bütün bu düşünce, duygu, esinti, heyecan ve imaj birikimini gözler önünde canlandırıyor. O zaman bu manzaranın yanında sözü edilen basit maddi endişe küçülüyor, ayrılık anının üzüntüsü içinde bütün bu kesik kesik imaj birikimini, bütün bu hatıra yığınını hayalinde ve vicdanında canlandıran koca, evlenirken karısına ve verdiklerinin bir bölümünü geri istemekten utanır. Eşleriniz, sizden güçlü bir güvence almışlardır. Bu güvence Allah adına, Allah'ın yasası uyarınca verilen nikah sözüdür. Bu hiçbir mümin kalbin hafife alamayacağı güçlü ve son derece önemli bir güvencedir. İşte o müminleri muhatap tutan bu ayet, bu sıfatlarına dayanarak onları bu ağır sorumluluklu söze, bu sağlam güvenceye saygı göstermeye çağırmaktadır. Bu bölümün sonunda oğulların, babaların eski eşleri ile evlenmeleri, ayıplama ve kınama yüklü bir dille, Yasaklanıyor, Arapların cahiliye döneminde serbest olan bu duygularına kimi zaman dul kadınların evlenmelerini engellemenin sebebini oluşturuyordu, ya ölmüş babanın küçük yaştaki oğlu büyüsün de babasının dul eşi ile evlensin ya da eğer erkek çocuğu evlilik çağında ise babasının eski eşine herhangi bir eşya gibi mirasçı olsun diye böyle bir gelenek vardı, İslam gelince bu uygulamayı son derece kesin ve ağır bir dille yasak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 Biz bu yasağın arkasında üç önemli sebep görüyoruz, gerçi biz insanlar şeriat hükümlerinin bütün hikmetlerini kavrayamayız, fakat bu hükümlere boyun eğmemiz, onlara isteyerek teslim olmamız, onların hikmetlerini anlayıp anlayamamıza bağlı değildir. Bu hükümlerin mutlaka bir hikmete dayandıklarından, insanların yararına olduklarından emin olmamız için onların Yüce Allah tarafından yasallaştırdıklarını bilmemiz yeterlidir. Evet, dediğimiz gibi biz bu yasağın arkasında şu üç hikmetin bulunduğunu görüyoruz. Bir her şeyden önce babanın eşi ana konumundadır. İki bu yasak babanın yerine geçecek olan evladın babasını bir rakip olarak hayalinde canlandırmasını önleme endişesi taşır, çünkü erkek, karısının eski kocasına karşı fıtrı olarak, doğal bir eğilimle antipati duyar, eğer bu tür bir evlilik olursa o zaman evlat babasına karşı antipati duyacak, ona nefret besleyecek demektir. 3- Bu yasak, baba eşine basit bir miras malı gibi konma kuşkusunu kökünden silme amacı taşır, daha önce söylediğimiz gibi bu anlayış ve ona bağlı uygulama cahiliye döneminde geçerliydi, oysa bu anlayış ve bu uygulama hem kadının hem de erkeğin insanlık değerini düşüren bir ayıptır, çünkü kadın ile erkek bir tek ortak insandan türemişlerdir, buna göre birinin küçük düşürülmesi, horlanması, hiç kuşkusuz diğerinin de küçük düşmesi, onurunun zedelenmesi anlamına gelir. EVN e, M e, S, İ yasak olanlar. Bu derste yer alan üçüncü bölüm evlenilmesi yasak olan diğer kadınları ele almaktadır. Kuşkusuz bu, gerek ailenin. gerekse toplumun düzenlenmesinde atılan bir adımdır. 23 geçmiş uygulamalar bir yana, bundan böyle analarınız, kızlarınız, kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, kaynanalarınız, cinsel ilişkide bulunduğunuz eşlerinizden doğan gözetiminiz altındaki üvey kızlarınız eğer anaları ile cinsel ilişkide bulunmamış iseniz bu kızlar ile evlenmenizin sakıncası yoktur oğullarınızın eşleri ile evlenmeniz ve iki kız kardeşi birlikte nikahınız altında bulundurmanız size haram kılındı, hiç kuşkusuz Allah affedici ve merhametlidir. Evlenilmesi yasak olan kadınlar, ilkel ileri tüm milletlerde bilinmektedir, ancak yasağın nedenleri ve dereceleri değişik milletlerin yanında farklılık arz etmiştir, ilkel halklarda bu çemberin oldukça genişken, ileri halklarda ise çemberin daraldığı görülmektedir. İslam'da evlenilmesi yasak olan kadınlara gelince, bunlar şu ayette, öncekinde ve sonraki ayette açıklanan sınıflardır, bunlardan bazısı ebediyen yasaktır, bazısı ise geçicidir, kimisi hesap nedeniyle, kimisi emzirmeden dolayı, kimisi de evlilikten doğan akrabalık yüzünden yasaktır. Bunun dışında, diğer toplumlarda tanınan her tür bağı ortadan kaldırmıştır İslam, insanların ırk, renk ve kavmiyetlerinin bir de bir ırk ve bir vatan içindeki sınıfsal ve toplumsal konumların farklılığından doğan bağlar gibi, İslam şeriatında yakınlık nedeniyle evlenilmesi yasak olan kadınlar dört sınıftır. Birincisi, ne kadar yukarıda olursa olsun usul, yukarıya doğru say, dolayısıyla, ne kadar yukarıda olurlarsa olsunlar kişinin anasıyla, gerek ana tarafından gerekse baba tarafından neneleriyle evlenmesi yasaktır, analarınız size haram kılındı. İkincisi, aşağıya doğru tüm çocuklar, furu, yani kişinin kızlarıyla ve kız erkek çocuklarının kızlarıyla evlenmesi yasaktır, kız çocuklarınız. Üçüncüsü, aşağıya doğru anne babanın tüm çocukları, buna göre kişinin kız kardeşiyle, erkek veya kız kardeşlerinin kızlarıyla ve kardeşlerinin çocuklarının kızlarıyla evlenmesi yasaktır, kız kardeşleriniz, erkek kardeşinizin kızları ve kız kardeşinizin kızları. Dördüncüsü, dedelerine doğrudan bağlanan çocukları, yani kişinin halası, teyzesi, babasının halası, babadan veya anadan taraf ninesinin halası ile evlenmesi yasaktır. Halalarınız, teyzeleriniz, ancak dedelere doğrudan bağlanmayan çocuklarla evlenmek helaldir. Bu nedenle amca ve hala çocuklarının, dayı ve teyze çocuklarının evlenmesi serbesttir. Evlilik nedeniyle meydana gelen yasaklar ise beş tanedir. Bir karının yukarıya doğru usul akrabası, adamın eşinin anasıyla, ne kadar yukarıda olursa olsun baba veya ana tarafından nenesiyle evlenmesi yasaktır, bu yasak erkeğin eşiyle yalnızca nikah ahdini gerçekleştirmesiyle birlikte yürürlüğe girer, cinsel ilişkide bulunması ya da bulunmaması fark etmez, kaynanalarınız. İki karının aşağıya doğru tüm çocukları, yani kişinin eşinin kızıyla ne kadar aşağıda olursa olsun erkek kadın tüm çocuklarının kızlarıyla evlenmesi yasaktır. Ancak bu yasak, cinsel ilişkide bulunmadığı sürece yürürlüğe girmez, cinsel ilişkide bulunduğunuz eşlerinizden doğan gözetiminiz altındaki üvey kızlarınız, eğer analarıyla cinsel ilişkide bulunmamış iseniz bu kızlarla evlenmenizin sakıncası yoktur. Üç babanın ve ne kadar yukarıda olursa olsun her iki tarafın dedelerin eşleri, yani kişinin babasının karısı ve ne kadar yukarıda olursa olsun ana ve baba tarafından dedelerinden birinin karısıyla evlenmesi yasaktır. Geçmiş uygulamalar bir yana bundan böyle babalarınızın nikahladığı kadınları kendinize nikahlamayın, yani bu tür nikahtan cahiliyede yaptıkları müstesna, bilindiği gibi cahiliyeden bu nikahı caiz görürlerdi. 4- Oğulların ve aşağıya doğru tüm çocukların oğullarının eşleri, kişinin kendi sulbünden olan oğlunun ve ne kadar aşağıda olursa olsun oğlunun ve kızının. Oğullarının kandarıyla evlenmesi yasaktır, öz oğullarınızın eşleriyle evlenmeniz haram kılındı, böylece bu ayet cahiliyede evlatlığın karısıyla evlenmeyi yasaklayan adeti iptal edip bu yasağı öz oğullarının karısıyla sınırlandırmaktadır. Ahzab suresinde değinileceği gibi evlatlıklar öz babalarının adıyla çağrılırlar. Beş karının kız kardeşi, bu yasaklama geçicidir ve karının sağ oluşuna ve adamın nikahında bulunmasıyla bağlıdır, yasak olan iki kız kardeşi aynı anda bir nikah altında tutmaktır. İki kız kardeşi birlikte nikahınız altında bulundurmanız size haram kılındı, geçmiş uygulamalar bir yana, yani cahiliye de yaptığınız bu tür nikah hariç, çünkü o dönemde bu nikahı caiz görüyorlardı. Nesep ve evlilik dolayısıyla yasak olanların tümü emzirme nedeniyle de yasaktırlar, bu da dokuz yasağı içermektedir. Bir süt anne ve ondan yukarısı, usul, sizi emziren süt anneleriniz. İki süt kızı ve aşağıya doğru onun kızları, adamın süt kızı nikahı altındaki karısının emzirdiği kızdır. Üç süt kız kardeş ve aşağıya doğru onun kızları, süt kardeşleriniz. 4- Süt hala ve teyze, süt teyze, süt annenin kız kardeşidir, süt hala ise sütenenin kocasının kız kardeşidir. 5- Karının süt annesi, çocukluğunda kadını emziren kadın ve ondan yukarısı, bu yasak nesepte olduğu gibi kadının yalnızca nikahlamakla yürürlüğe girer. Altı karının süt kızı, kadının evlenmeden önce emzirdiği kız ve aşağıya doğru onun kızları, kadınla cinsel ilişkiye girilmedikçe bu yasak yürürlüğe girmez. 7- Süt baba, süt dede ve bundan yukarısının eşleri, süt baba çocukları karısına emzirten adamdır. Bu çocuğun yalnızca kendisini emziren eşiyle evlenmesi yasak değildir, bu onun süt annesidir, süt babasının karısı olan diğer kadınlarla evlenmesi yasaktır. 8- Süt oğlunun ve ondan aşağısının karıları. Dokuz kadınla süt kız kardeşini, süt halasım, süt teyzesinin veya emzirme nedeniyle mahrem olan herhangi bir kadını nikah altında bulundurmak yasaktır. Yukarıda açıklanan yasakların bir, iki ve üçüncüsü ayetin nasıl ile yasaklanmıştır, ancak diğer yasaklar Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, nesep bakımından haram olanlar emzirme yoluyla da haramdır, Buhari ve Müslim, hadisi uyarınca belirlenmiştir. Bunlar, İslam şeriatında evlenilmesi yasak olan kadınlardır, ancak ayet yasaklamanın özel ya da genel bir nedenini belirlememektedir, İleri sürülen tüm nedenler, insanların düşünce, görüş ve de değerlendirmesidir. Ancak burada genel bir neden olacaktır, aynı zamanda her yasağın kendine özgü yasaklama nedenleri de bulunacaktır, bazı yasakların arasında ortak nedenler de olacaktır kuşkusuz. Örneğin şöyle denilebilir, akrabalar arasındaki evlilik neslin cılızlaşmasına zamanla da zayıflaşmasına neden olmaktadır, çünkü zayıflık özellikleri çocukta odaklaşıp birleşirler, bunun tersine, sürekli yeni yabancı kanların karışmasına fırsat verilirse çocuğun seçkin yetenekleri artar, neslin canlılık ve yetenekleri tazelenir. Ya da anneler, kızlar, kız kardeşler, halalar, teyzeler, erkek ve kız kardeşin kızları, aynı şekilde emzirme nedeniyle akraba olunan benzerleri, karıların anneleri, eşlerin kızları, himayedeki üvey kızlar gibi evlenmesi yasak sınıflarla kurulacak ilişkinin gözetim, şefkat, saygı ve vakara dayanması istenmektedir. Bu yüzden evlilik hayatında boşanma ve ayrılığa kadar götüren ihtilaflar gibi şeylere meydanmektedir dan verilmemesi arzu edilmektedir. Çünkü bu ayrılıkların bıraktığı kötü etkilerle kalıcı olması istenen duygular tahrip olur." denilebilir. Veya şöyle denilebilir, himaye edilen üvey kızlar, iki kız kardeşi bir nikahta bulundurmak, karının annesi ve babanın karısı gibi sınıfların yasaklanmasıyla oğulluk ve kardeşlik duygularının zarar görmemesi hedeflenmektedir. Çünkü kızının kocası konusunda kendine rakip gören annenin kız ve kız kardeş de bu durumdadır hayatını paylaştığı kızına ya da bir anne baba da birleştikleri kız kardeşine ve annesine annesi olduğu halde karşı tertemiz duygularının devam etmesi mümkün değildir. Kendisinden sonra karısının oğluna kalacağını düşünen baba ya da boşanan babanın kendisine rakip olduğunu düşünen oğul da öyle, baba ile oğul arasında lekelenmesi istenmeyen ilişkiler nedeniyle aynı şey soyundan gelen oğullar için de geçerlidir. Şöyle de denilebilir, evlilik ilişkisi, aile çemberinin genişleyip akrabalık bağlarının ötesine taşması için bir araçtır, bu yüzden yakın akrabalık bağlarıyla birbirine bağlı kimseler arasında evlenme zorunluluğu yoktur, bir hikmeti bulunmadığından bu durumda olanların evlenmesi yasaklanmıştır, akrabalık bağı neredeyse kopmak üzere olacak kadar uzak bulunanların dışında akrabaların evlenmesine müsaade edilmemiştir. Nedeni ne olursa olsun biz, Yüce Allah'ın seçtiklerinin ötesinde bir hikmetin, bir iyiliğin bulunduğunu kabul ediyoruz, bilmemiz ya da bilmememiz fark etmez, bunun soruna herhangi bir etkisi söz konusu değildir, hoşnutluk ve kabullenme ile birlikte uyup uygulama zorunluluğundan herhangi bir şey eksiltmez, çünkü Allah'ın şeriatıyla hükme olunmadan sonra da buna karşı göğsünde herhangi bir sıkıntı duymaksızın tam anlamıyla teslim ol bir kalpte iman gerçekleşmez. Ardından Kur'an'ın hüküm bildiren Nassı'nın açıkladığı tüm yasaklara ilişkin son bir söz yer almaktadır. Kuşkusuz bu yasaklar, iki durumun dışında cahiliye geleneğinde de yasaktı, bunlar babaların nikahladıkları kadınlar ve iki kız kardeşi birlikte nikahlamaktı, cahiliye toplumunda hoş karşılamamakla beraber caizdi bu tür evlilik. Ancak bütün bu yasakları koyan İslam, bunları yasaklarken kesinlikle cahiliye geleneğine dayanmamaktadır, bu yasakları yeni baştan ve kendine özgü otoritesine dayanarak koymaktadır, hüküm şöyle geliyor. Analarınız size haram kılındı. Buradaki sorun göstermelik bir sorun değildir, bir bütün olarak bu dinin sorunudur, bu konudaki düğümün kavranması bir bütün olarak bu dinin kavranması demektir, onun dayandığı temelin kavranması demektir, uluhiyet temeli ve tek başına Allah'a özgü kılma. Bu din, helal kılma, serbest bırakma ve haram kılma, yasaklamanın tamamen Allah'a ait olduğunu yerleştiriyor. Çünkü her ikisi de uluhiyetin en belirgin özellikleridir. Allah'tan başka hiçbir otoritenin helal kılma, serbest bırakma ve haram kılma, yasaklama yetkisi yoktur. Tek başına Allah insanlar için dilediğini helal dilediğini haram kılar, bunda ve şunda Allah'tan başka hiç kimse herhangi bir hüküm koyamaz, kimse böyle bir iddiaya kalkışamaz, çünkü bu davranış uluhiyet iddiasında bulunmakla eş anlamlıdır. Bu yüzden cahiliye herhangi bir şeyi serbest ya da yasak kıldığında bu yasaklama ve serbest bırakma temelden batıldır, düzeltmek mümkün değildir, çünkü daha başlangıçtan varlığı söz konusu değildir, İslam cahiliyenin helal ya da haram kıldığı şeylerle karşılaşınca, işin başında temelden bunların battığına hükmeder ve onları tümden yok sayar, çünkü bunlar böyle bir hüküm koymaya yetkisi bulunmayan çünkü ilah değildir bir kaynaktan doğmaktadırlar, bundan sonra İslam hükümlerini yeni baştan inşa eder, cahiliyede helal olan şeyi helal kılarken ya da haram bir şeyi o da haram kılarken bile bunu yeni baştan belirliyor, İslam, temelden batıl kabul ettiği cahiliyenin hükümlerine bu konuda itibar etmez, çünkü cahiliye batıldır, tek başına bu hükümleri koyma yetkisine sahip merciden kaynaklanmamaktadır, kuşkusuz bu merci yüce Allah'tır. İnsan hayatındaki her şeyi kapsayan helal ve harama ilişkin İslam'ın görüşü budur, bu hayattaki hiçbir şey bu çerçevenin dışına çıkamaz, nikahta yeme içmede, giyim kuşamda, hareket ve davranışta inanç ve ilişkilerde, bağlılıklarda, gelenek ve hayat düzeninde onun şeriatına uymak suretiyle yetkisini Yüce Allah'a dayandırmadıkça hiç kimsenin helal veya haram kılma yetkisi yoktur. Bunun dışında insan hayatında büyük, küçük yasaklama, haram veya serbest, helal, bırakma işlevini gören tüm mercilerin hükümleri temelden boştur, batıldır ve temyizi mümkün değildir. İslam şeriatında yer alan hükümler cahiliyede bulunan hükümleri düzeltmek veya onlara dayanmak için gelmemişlerdir. Aksine bunlar, tek başına bu hükümleri koyma yetkisine sahip merciden kaynaklanan yeni baştan bir inşadır. İslam helal ve harama ilişkin hükümlerini böyle inşa etti, sistem ve düzenini işte böyle kurdu İslam, gelenek ve göreneklerini İslam böyle düzenledi, bu faaliyetinde tek başına bu yetkiye sahip güce dayanmıştır kuşkusuz. Kur'an bu görüşün yerleşmesine büyük özen gösterir, bu yüzden bütün haram ve helal kılma olaylarında cahiliye mensuplarıyla tekrar tekrar mücadeleye girişmektedir, İlkeyi belirlerken istinkarı bir soru yöneltmektedir, de ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti, temiz rızıklın kim haram edermiş, Araf suresi, 32. De ki, gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyalım. Enam suresi, 151. De ki, bana vahyolunanlar içinde yiyen bir kimsenin yiyeceğinde ölü yahut akıtılan kan veya domuz etinin dışında haram edilmiş bir şey bulmuyorum. Enam suresi, 145. Bu istinkârı sorularla Yüce Allah onları şu temel ilkeyle yüz yüze getirmeyi istemektedir. Haram ve helal kılma hakkına tek başına Allah sahiptir. Allah'ın şeriatına uygun olarak onun otoritesine dayanandan başka fert, sınıf, ulus veya tüm insanlar içinde hiç kimsenin böyle bir yetkisi söz konusu değildir. Helal ve haram kılma serbest bırakma ve yasaklama şeriat demektir, din demektir. Buna göre helal ve haram kılan bütün insanların boyun eğdiği din koyma yetkisine sahip kimsedir. Haram ve helal kılan Allah'tan başka biri ise bu durumda insanlar ona boyun eğiyorlar, onun dinindendirler, Allah'ın değil. Bu şekliyle sorun uluhiyet ve özellikleri sorunudur, bu sorun din ve anlamı sorunudur, iman ve sınırları sorunudur, o halde yeryüzündeki Müslümanlar, kendileri ile bu durumu gözden geçirmelidirler, kendileri nerede bu din nerede, nerede onlar nerede İslam, ona bir baksınlar, şayet henüz onlar Müslümanlık iddiasını sürdürüyorlarsa. Beşinci cüzün başlangıcı Surenin giriş bölümünde de işaret ettiğimiz amaçların ve konuların çoğunu içeren bu cüzde Nisa suresini incelemeye devam edeceğiz, bu cüzde surenin temel hedefleri ve ana konularının başlıcaları işleniyor, bu temel hedefler ile ana konuları şöyle sıralayabiliriz. Cüz'ün ilk bölümündeki ayet demetinde şunları buluyoruz, aile kurumuna ilişkin yasal düzenlemelerin devamı, bu kurumu fıtratın değişmez kurallarından oluşmuş bir temel üzerine oturtmak, yine bu kurumu, eşlerin hayatını etkileyen geçici şartların sarsıntılarından korumak, bunun yanı sıra hem aileyi ve hem de toplumu fuhuşa düşmekten, yasakların çiğnenmesinden ve aile içi ilişkileri zedelemekten korumak konuları bulunmaktadır. Yine bu derste, sosyal ve ekonomik düzenlemelere yeni hükümlerin eklendiğini görüyoruz, bu hükümler, mali ve ticari ilişkileri içerdikleri gibi bazı miras hükümlerini ve hem erkeğin hem de kadının toplumda mülk edinmesinin hukuki kurallarını da açıklamaktadır. Bütün bu yasal düzenlemelerin surenin giriş bölümünde dediğimiz gibi temel amacı şudur, Müslüman toplumu, cahiliye düzeninden uzaklaştırıp İslam'ın önerdiği hayat düzenine geçirmek, ayrıca cahiliye sisteminin toplumsal niteliklerinin artıklarını silip yerlerine İslam'ın yeni toplumsal vasıflarını yerleştirmek, ilahi sistemin cahiliye bataklığından çekip çıkardığı bu İslam toplumuna yükseliş merdivenini basamak basamak çıkması, sağlayarak o yüce doruğa tırmanmasına imkan hazırlamak. 5. cüzün 2. bölümünün ayetlerinde İslam düşüncesinin temel ilkelerinin belirlenmesinin yeniden ele alındığını görürüz, bu ayetlerde imanın sınırları belirleniyor, Müslüman olmanın temel şartı vurgulanıyor, bu yenilenen vurgulama ile sosyal dayanışmanın diğer yasal düzenlemelerine temel oluşturuluyor, en dar anlamıyla ailede başlayıp toplumdaki tüm yoksulları ve düşkünleri içerecek şekilde genişliyor, iyilikseverliği ve sosyal dayanışmanın emredildiği bu bölümde cimriliğin, malla böbürlenmenin, nankörlüğün ve gösteriş olsun diye iyilikte bulunmanın kınandığını görüyoruz. Yine burada yapılmakta olan ibadete ilişkin psikolojik eğitimin bir yönüne, bu ibadet için temizlenmeye arınmaya, alkollü içkiyi bu ibadetle bağdaşmaz bir pislik olarak kabul etmeye de değiniliyor, böylece bu hikmetli eğitim sisteminin planı uyarınca alkollü içki yolunda bir adım daha atılmış oluyor. Üçüncü bölümde bu surenin ana konularından biri olan ehli kitapla hesaplaşma konusu gündeme geliyor, bu hesaplaşma ayetlerinde kitap ehlinin Müslüman cemaate ilişkin kötü niyetleri ve kirli emelleri açığa vuruluyor. Tuzaklarının ve entrikalarının mahiyeti açıklanıp, tutumları belirtilerek sonunda kendilerini bekleyen kötü akıbetle ve acıklı azapla tehdit ediliyorlar. Bu cüzün dördüncü bölümünü oluşturan ayetlerin amacı ise, dinin anlamını, mümin olmanın vazgeçilmez şartını ve İslam'ın tanımını kesin ve yoruma kapalı bir dille açıklamaktır. Bu ayetlerde İslami düzenin mahiyeti, Müslümanın itaat, bağlılık, emir ve yasakları sadece Yüce Allah'tan alma, sırf Yüce Allah'ın sisteminin hakemliğine başvurma, Peygamberimizin hükümlerine uyma ve boyun eğme konuları açıklığa kavuşturuluyor. Bunların yanı sıra Müslümanların emanetleri ehillerine teslim etme, insanlar arasında adil hükümler verme, insanların hayatında Yüce Allah'ın sistemini egemen kılma uygulamalarına ilişkin yükümlülükleri vurgulanmakta ve bu yükümlülükler, imanın pratikte gerçekleşebilmesinin şartı sayılmaktadır. Bu prensiple bağlantılı olarak mümin oldu iddia ettikleri halde imanın bu ilk şartına, yani Yüce Allah'ı ve Peygamberimizi her konuda hakem kabul edip bunların hükümlerine tam bir gönül hoşnutluğu ile teslim olma şartına sırt çevirenlerin çelişkili tutumları hayretle karşılanmakta ve bu açık ve kesin şartı yerine getirmeyenlerin, bu yoldaki bütün kuru iddialarına rağmen asla mümin olamayacakları ısrarla vurgulanmaktadır. Bu ilke ile bağlantılı olarak yine bu 5. bölümde Müslüman cemaat, bu apaçık sistemi savunma uğrunda savaşmaya çağrılmakta, bu çareye yan çizen yılgınlar ile ona sırt çeviren münafıklar kınanmakta, müminlerin kalplerine cihat şevki aşılanmak amacı ile İslami savaşın amaçları açıklanmakta, baskı altında yaşayan müminleri küfür diyarından kurtararak İslam ülkesine kavuşturmanın, onlara bu yüce sistemin egemeniz menliği altında onurlu bir hayat sürdürme imkanı sağlamanın bu cihadın başta gelen hedefi olduğu belirtilmektedir. Ayrıca kalbileri korkudan ve yılgınlıktan arındırmak amacı ile ölümün ecelin ve kaderin mahiyeti anlatılmaktadır. Bu bölüm tek başına bile kalsa cihada devam etmesini içeren peygamberimizin, salat ve selam üzerine olsun, şahsına yönelik bir emirle sona eriyor. Demek ki, bu dini, bu tutarlı ilahi sistemi Gemen kılmak için sürekli savaşmak kaçınılmaz bir görevdir. Bu cüzün 6. bölümünü oluşturan ayetlerde savaşma yükümlülüğü ile bağlantılı olarak devletler arası hukukun birçok kuralı açıklanıyor, İslam toplumu ile ateşkes imzalamış ya da barış antlaşması yapmış düşman devletler arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiği anlatılıyor, buna göre mesele basit bir kaba kuvvet, bir tepeleme ve boyunduruk altına alma meselesi değildir, Tersine farklı ideolojilere bağlı düşman blokların bağlılarına hadise ve şartların gerektirdiği gerçekçi bir yaklaşımla muamele yapmak gerekir. 7. bölümün ayetlerinde belirli bir İslam devleti kurulduğu, İslam'ın aziz ve onurlu sancağı bu devletin göklerinde dalgalandığı halde buraya göç etmeyi ihmal ederek küfür diyarında dini inançlarının zayıflaması ihtimaline meydan verenlerin çekingenlikleri kınanırken bununla bağlantılı olarak mali ve bedeni cihad görevi işlenmektedir. Bu kısım, müminleri savaşmaya, düşmanlarının izini sürmeye, onlara soluk aldırmamaya, düşmanlarını kovalama hususunda gevşekliğe kapılmamaya teşvik eder, bunun yanı sıra müminlerin durumu ile İslam düşmanlarının durumunu, her ikisinin istikametleri, akıbetleri ve ahirette görecekleri karşılıklar bakımından birbirlerinden farklı olduklarını belirten ayetler ile sona erer. 8. bölümün ayetleri İslam adaletinin bir şahikasını doruk noktasına ulaşmış somut bir uygulamasını gözlerimizin önüne getiriyor. Bilindiği gibi bir Yahudi haksız olarak zırh hırsızı olmakla suçlanmış ve bu suçlama asılsız şahitlikler ile perçinlenmişti. İşte bunun üzerine Yüce Allah'ın katından birbiri peşi sıra inen bir dizi ayet. Bu masum Yahudi'yi aklıyor. Oysa Yahudiler o sırada İslam'a ve Müslümanlara karşı komplo üstüne komplo düzenlemekle meşguldürler, fakat İslam adaleti, sempati ve antipati gibi duyguların etkisi altında kalmayan ilahi bir adalettir. Bu olay, insanlığın bu eşsiz ve yüce sistemin dışında hiçbir sistemde ulaşamadığı, benzerini yaşamadığı bir adalet doruğudur. 9. bölümün konusu, şirk, müşrikler, şirk kaynaklı hörafeler, bu hörafelerin etkisi ile oluşmuş sapık sloganlar ve saçma düşüncelerdir. Bu kısmın ayetlerinde Yüce Allah'ın adaletine ilişkin asılsız saplantılar ve kuruntular ele alınıp düzeltiliyor, cezaların ve ödüllerin bu saplantılara ve kuruntulara göre değil, işlenen amellere göre biçileceği belirtiliyor, bunun yanı sıra tek gerçek dinin sadece İslam olduğu ve bu dinin aynı zamanda Hazreti İbrahim'in selam üzerine olsun de dini olduğu vurgulanıyor. 10. bölümün ayetlerinde ise bu surenin ilk konusunu oluşturan kadınların özellikle yetim kızların ve kimsesiz çocukların haklarına tekrar dönüldüğünü görürüz. Bununla bağlantılı olarak kadının, kocası tarafından ihmal edilmesi ya da aldatılması olaylarına ilişkin çözümler anlatılıyor. Bu arada ideal karı-koca hayatının gerçekleşebilmesi için hangi şartlara uyulması gerektiği açıklanıyor. Eğer bu şartlara uyulmaz ise ortak a Aile hayatının yürüyemeyeceği ve bu şartlara ilişkin aksaklıklar giderilemezse eşlerin birbirinden ayrılmalarının daha hayırlı olacağı belirtiliyor. Eşlere adil davranma ve genel anlamda aile hayatına ilişkin bu hükümlerin arkasından gelen uyarıcı sonuç cümlelerinde, bu hükümler ile bu direktifler, Yüce Allah'a, Allah'ın göklerin ve yeryüzünün maliki oluşuna ve Yüce Allah'ın şimdiki bütün insanları ortadan kaldırıp yerlerine başka insanlar getirmeye gücü yettiğine bağlanıyor. Bu da meselenin, hanlığın dehşet verici gerçeği ile ilgili son derece önemli bir husus olduğunu kanıtlar, arkasından kalplerdeki Allah korkusu harekete geçiriliyor ve müminlere, her türlü insanlar arası ilişkilerinde ve verdikleri bütün hükümlerde mutlak anlamda adil olmaları çağrısı yenileniyor, bu çağrı yenilemesi, Kur'an'ın bildiğimiz üslubu uyarınca, belirli bir konunun dar alanından hareket ederek genel ve yaygın bir çevreye açılıyor. Arkasından bu cüzün son bölümünü oluşturan ayet demeti geliyor, bu kısmın hemen hemen tek konusu münafıklığı ve münafıkları kınamak, müminleri ciddi belirgin ve istikametli bir imana sahip olmaya çağırmaktır, bunun gereği olarak müminleri Müslüman cemaatten başka bir dost, bir dayanak edinmekten, İslam yönetiminden başkasına bağlılık göstermekten kaçınmak, gerek münafıklara ve gerekse bu dinin açık düşmanlarına karşı yersiz bir nezaket göstererek ya da onlarla aradaki sosyal ve şahsi ilişkilerin etkisinde kalarak dini konularda gevşek ve savsaklayıcı davranmamalarım Müslümanlara önemle telkin etmektir. Bu son tutum münafıklığın belirtilerinden biridir. Münafıkların yeri ise cehennemin en alt katıdır. Münafıklar, kafirleri dost ve müttefik edinen kimselerdir. Daha sonra bu cüzle birlikte bu bölüm Yüce Allah'ın sıfatlarına, O'nunla kulları arasındaki ilişkinin niteliğine ve yine O'nun yoldan çıkmışları ve sapıkları neden cezalandırdığına ilişkin etkili bir açıklama ile noktalanıyor. Eğer kullar Allah'a iman etseler, O'na şükretseler, O'nun onları cezalandırmakta hiçbir yararı yoktur, Allah şöyle buyuruyor. Eğer Allah'a şükreder, inanırsanız, O sizi niye azaba çarptırsın ki, hiç şüphesiz, Allah şükre karşılık verir ve her şeyi bilir. Nisa Suresi 147 bu ifade acayip bir ifade, Yüce Allah'ın rahmetini, insanlara azap çektirmede hiçbir yararı olmadığını, eğer onun sistemine uygun yaşasalar, bu sistemi sunuşundaki lütfa ve bağışa karşı şükretseler insanları azaba çarptırmasının söz konusu olmayacağını kalplere duyuran, şaşırtıcı derecede sıcak ve cana yakın bir ifade, fakat durum böyleyken insanlar, kafirlikleri, inkarcılıkları, bu küfür ve inkarcılığın sebep olduğu psikolojik, ferdi, sosyal ve uluslararası bozgunculukları yüzünden ilahi azabı kendi elleri ile satın alıyorlar. İşte bu cüz bu konular ve amaçlar yığınını bu kadar geniş çapta ve boyutta sayfalarına sığdırıyor, burada bazı kısa değinmeler yapmakla yetiniyor ve Yüce Allah'ın yardımı ile tek tek ayetlerin ayrıntılı açıklamasına geçiyoruz. Evlilik Kurumu bu surenin aşağıda inceleyeceğimiz ayetleri, aile kurumunu fıtri temellere oturtma çabasının tamamlayıcısı niteliğini taşır, surenin akışı boyunca iki nokta dışında bu konuya bir daha değinilmeyecektir. Bu iki nokta ile de bu son derece önemli temel konuya ilişkin ek niteliğinde bazı hükümler açıklanacaktır. Gerçekten aile kurumunun yasal düzenlemeye kavuşturulması o kadar önemlidir ki, insan hayatının fıtri mecrasıdır doğuştan gelen akışı içinde dengeli ve sağlıklı seyri bu yasal düzenlemeye bağlı olduğu gibi bu kurumun amacından sapması kesinlikle yeryüzünde kargaşalığa ve sosyal çalkantılara yol açar. Bu bölümün ayetleri kendileri ile evlenmenin yasak olduğu kadınlara ilişkin ek bir açıklama gündeme getiriyor, sağlıklı bir aile kurumu içinde Yüce Allah'ın kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa gözetilmesini istediği şartları belirliyor, bu şartları gözetmenin temiz ve sağlıklı bir aile yuvasını güvence altına alıcı niteliği yanında insanlar için kolaylık ve problemsizlik sağladığı anlatılıyor, bunların yanı sıra bu kurumun dayanağını oluşturan temel yasal kurallar ile evlilik akdini gerçekleştiren tarafların her ikisinin omuzlarına yüklenen karşılıklı haklar ve görevler açıklanıyor. Sözü edilen aile kurumu düzenlemesine paralel olarak Müslüman toplumda geçerli olacak mali ilişkilerin bazı yasaları da belirtiliyor, gerek ferdi teşebbüs ve gerekse miras yolu ile kazanılan mallara ilişkin hukuki düzenlemeler getirilip bununla bağlantılı olarak akraba olmayanlar arasında evlilik yolu ile birbirine miras geçişini sağlayan sözleşmelerin nasıl çözüme bağlanacakları açıklanıyor. Bu bölümde genel olarak şu nokta dikkatimizi çekmektedir, bu kısmı oluşturan ayetler, bütün bu yasal düzenlemeler ve hükümler ile imanın başta gelen temel ilkesi arasında sıkı bir bağ kuruyor, bu temel ilke şudur, bütün bu yasal düzenlemeler, bu hükümler Yüce Allah'tan kaynaklanıyor ve bunlar O'nun hanlığının vazgeçilmez gerekleridir. Çünkü bu surenin giriş bölümünde ısrarla vurguladığımız gibi, en başta gelen karakter Karakteristik özellik kayıtsız şartsız egemenlik konusudur, insanlar için yasa koyma yetkisidir, İnsanların hayatlarının ve karşılıklı ilişkilerinin dayanağını oluşturan temel ilkeleri düzenleme tekelidir. Bu dersin ayetleri boyunca bu duyarlı ilişki ısrarla tekrarlanır ve özel yetkinin hamlığın karakteristik niteliklerinden biri olduğu vurgulanır. Bunun yanı sıra bu yasal düzenlemelerin engin bilgi ve hikmet sahibi olan Kur'an'ın deyimi ile alim ve hakim olan Yüce Allah'tan kaynaklandığı gerçeği de ısrarla vurgulanır. Bu ısrarlı vurgulama derin bir anlam taşır. Sebebine gelince bu ilahi sistemin temel özelliği, her şeyden önce kapsamlı ve eksiksiz bilgi ile kavrayıcı ve geniş görüşlü hikmete dayalı olmasıdır. Oysa bu özellikler insan da yoktur. Buna göre insan sosyal hayatın isabetli temel kurallarını koyma yeteneğinden kesinlikle yoksundur. İşte insanoğlunun yeryüzündeki bahtsızlığı ve mutsuzluğu bu noktadaki yanılgıdan kaynaklanıyor, İnsan ne zaman engin bilgi ve hikmetin mutlak sahibi olan Yüce Allah'ın sistemine sırt çevirirse sapar, böylece uçsuz bucaksız bir çölde kılavuzsuz olarak taban tepmiş olur, eksik bilgisini azgınlığını ve şahsi arzuların tutsağı olmaya yatkın yapısını göz ardı ederek Yüce Allah'ın kendisi ve sosyal hayatı için seçmiş olduğu, bu sistemden daha yararlı bir sistem ortaya koyabileceği yanılgısına düşerse kesinlikle mutsuz ve bedbat olur. Aşağıda ayetlerini okuyacağımız bu bölümün ısrarla vurguladığı bir başka gerçek de şudur, Yüce Allah'ın sistemi, insanların şahsi arzularının ürünü olarak ortaya koymak istedikleri bütün sistemlerden daha kolay, daha külfetsiz ve fıtrata daha yakındır. Yüce Allah'ın bu sistemi ortaya koymuş olması, O'nun insan yetersizliğini telafi edici bir rahmetidir. Eğer insanoğlu bu sistemden saparsa hayvanlık düzeyine doğru inişe ve gerilemeye geçeceği gibi ayrıca kendini ağır bir zorluk ve sıkıntı yükünün altına da sokmuş olacaktır. Aşağıda bu bölümün ayetlerini açıklamaya çalışırken, bu gerçeğin insanlık tarihinin pratiği tarafından doğrulandığını ve ispatlandığını hep birlikte göreceğiz. Bu gerçek, sözünü ettiğimiz tarihi pratiğin gözler önüne serdiği açık bir realitedir. Fakat bu gerçeği görebilmek için insan ihtiraslarının kalpleri dumura uğratmaması, gözleri kör etmemesi, cahiliye zihniyetinin karanlık baskısı altında kalplerin ve gözlerin tabi fonksiyonlarını yitirmemiş olması gerekir. Şimdi bu dersin ilk ayetlerini okuyalım. 24 savaş tutsağı olarak elinize geçmiş cariyeler dışında evli kadınlar ile evlenmeniz haramdır. Bunlar Allah'ın üzerinize yazdığı yasaklardır. Bunların dışında kalan kadınları iffetli yaşamanız, zina işlememeniz şartı ile mehirlerini vererek nikahlamanız size helal kılındı. Bu kadınlardan sağladığınız faydanın karşılığı olarak kendilerini aranızda kararlaştırdığınız mehirlerini hakları olarak veriniz. Daha önce belirli Mehri eşinizle anlaşarak yeni bir miktara bağlamanızın sakıncası yoktur, hiç kuşkusuz Allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir. Dördüncü cüzün sonunda yer alan aşağıdaki ayette, nikahlanmaları doğrudan doğruya, yani hiçbir yan sebebe bağlı olmaksızın yasak olan kadınların kimler olduklarını açıklamıştık, şimdi bu ayeti bir kere daha okuyalım.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 Yukarıda okuduğumuz Evli Kadınlar ifadesi ile başlayan ayet, bu konuda ek bir yasaklama getiriyor. Çünkü bu kadınlar başka erkeklerin, kocalarının, ırz korunağı içindedirler, erkekler ile evli oldukları için bu korunağın sınırları içine girerek dokunulmaz olmuşlardır. Bu yüzden bu kadınlar kocaları dışındaki erkeklere haramdırlar, başka erkeklerin onlarla evlenmeleri helal değildir. Bu yasak, İslami toplum düzeninin ana ilkesini gerçekleştirme amacı güder, bu ana kurala göre, İslam toplumu aile temeline dayanır, aile kurumu bu toplumun birimidir, buna göre aileyi, gerek, ortaklaşmalı, cinsel ilişkilerden ve gerekse toplumu kirletecek yaygın fuhuş alışkanlıklarından kaynaklanabilecek nesep karışıklığı, soy belirsizliği gibi lekeleyici uygulamalara karşı korumak gerekir.